Çıkkası da. Merhaba Kainat. Bugün 13 Eylül Pazartesi. Yıl 2010, ay 9, gün 256, Hızır 131. 1431, Hicri Şevval 5, 1426, Rumi Ağustos 31. Sakarya Zaferi, 1921. Çaylak Fırtınası, Yağmur. Günün Sözü. Sükut etmek gibi alemde nadana cevap olmaz. Şefii. Yemek Listesi gün 256. Patlıcan Oturtma, Pilav, Zeytinyağlı Ayşe Kadın Fasulyesi, Salata, Meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi day and night it's only right to think about the girl you love and hold her tight so happy together if I should call you up invest a dime and you say you belong to me and ease my mind imagine how the world would be so very fine so happy together I can see And you for me So happy together I can't see me Loving nobody but you For all my life When you're with me Baby the skies will be blue For all my life Me and you and you and me No matter how they toss the dice It has to be Only one for me is you, and you for me, happy together. I think about you day and night. It's only right when you love a girl to hold her tight and hope and pray that every day you'll be happy together. If I should call you on the telephone. Invest a diamond here. You say you're my own. I want you to love me. I want you to need me. Because we're happy together. I can see. Merhaba herkes Açık Radyo Brısı 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesi arada bayram tatili vardı Açık Gazetenin bir kısmı da tatilde gitti ve bildiğiniz kadroyla huzurlardayız Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın, günaydın. Evet Mel Torme'ye de bir günaydın diyelim. Amerika'nın yetiştirdiği önemli popüler müzik, caz ve pek çok dalda da şarkıcılığıyla ünlü ama aynı zamanda aktör, davulcu, radyo film ve televizyonlarda da oyunculuk yapmış ve aynı zamanda yazar. Beş ayrı kitabı var. Oldukça da popüler bir insan. Evet Melvin Torme, 13. Eylül 1925'te doğmuştu ee, ve 1999'da kaybetmiştik kendisini. Ona bir günaydın diyerek başladık toparlak bir yılda. Evet haberlere bakınca çok da fazla kalem yok elimizde aslında. En günlerden aylardan beri çalışılmakta olan bir konu vardı referandum konusu dün sonuçlandı. Ve 12 Eylül darbesinin askeri darbesinin 30. yıl dönümüne gelen tam 30. yıl dönümünde gene bir 12 Eylül günü Türkiye'de büyük bir sonuç alındı referandumda. Evetler yüzde %58, hayırlar yüzde %42 çıktı. Çok yüksek sayılabilecek bir katılımla yüzde %77, yüzde, hatta yüzde %77,5'luk bir katılım oldu. Ve büyükte bir şey var, ezici denebilecek bir sonuç çıktı. Evetler açısından böylece bu tartışma ortadan kalktı. Yani yok o kadar değil e, tartışma durduğu yerde 3 aşağı 5 yukarı duruyor gibi e, yani o kadar kolay dönebilmek de bu tartışmadan mümkün değil herhalde hayır Cephes açısından çünkü e, ülke bölünecek e, şeriat gelecek faşizm gelecek e, güçler ayrılığı ilkesi tamamıyla ortadan kalkacak e, yargı gibi denetleyici unsurları tamamıyla e, hükümetin kontrolüne verecek falan diye devam eden aslında her biri zaten korkunç diyebileceğimiz ortada iddialar vardı. Ya yani bu iddiaların ardından ne yapalım? Şimdi karar bu diyebilmek çok kolay değil. Bir yandan. Ya yani ben anlıyorum. Zaman evet. içinde oturacaktır diye düşünmek. Yani bunun lazım. epey bir değerlendirmesini yapma şeyimiz de olacak herhalde. Gerçi bugün Ali Bilge de var. Onunla da konuşma fırsatımız olacak. Değerlendirmeler yapılırken en önemlisi yalnız herhalde büyük ölçüde sükunet içinde geçmiş olduğunu söylemek şiddet olayları ciddi olaylar yaşanmadı. yaşanmaması çok önemli katılımın yüksek olması önemli bir de demokrasinin de bayağı ciddi bir şekilde işlerliğinin de ispat edilmesi gibi bir durumdan bahsetmemiz mümkün yani belki de en sonda söyleyecek şeyi başta söyleyecek olursak Evet ama yetmez. Etiyen Mahçupyan yazmıştı bunu. Hı hı. 13 Eylül'de konuşulacak şey. Evet ama yetmez olacaktır demişti. Ben de öyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Rahatlık var. E, zaten evet ama yetmez diyebileceğimiz şey bugün e, itibariyle artık gerçekleşiyor. Türkiye'nin dört bir yanında e, sabah. Bir saat içinde saat 9 itibariyle Beşiktaş Adliyesi'nde olacak İstanbul'dakiler. Diğer illerde de pek çok insan suç duyurusunu hazırlamış durumda. Ee, Kenan Evren ve Cuntacı Şürekası'ndan hesap sormak üzere savcılıkları suç duyurusunda bulunarak başlayacak yetmez kısmı. Ee, evet, Aydar Peker'in değerlendirdiği bir şey vardı yıllar önce. Seyfi Öngüder'in Öngüder son klasik darbe 12 Eylül söyleşileri. Başlıklı kitabından alınmış bir şey vardı. 12 Eylül'ün bir bilançosu ve yani 1 milyon 683 bin kişinin fişlenmesiyle başlayan 650 bin kişinin gözaltına alındığı istisnasız hepsinin işkenceden geçirildi, gözaltına alınan tümünün işkence ya da kötü muameleden geçirildiği 388 bin400 bine yakın insanın pasaport yasayla seyahat özgürlüğünün kısıtlandı yasaklandı 230 bin kişinin bir küçük bir ülke kadar diyebileceğimiz bir ada ülkeleri bundan çok daha küçük ülke var 230 bin kişinin yargılandı 30 bin kişinin sakıncalı olduğu için işinden atıldığı 30 bin kişinin gene siyasi mülteci olarak kendinde, yurt dışında bir yer arada sığındı. Derneklerin 23 binden fazla derneğin kapatıldı. Yurttaşlıktan 14 bin kişinin atıldı. 400 gazetecinin 4 bin yıl hapis cezasıyla e, isten yargılanmasının evet. istendiği, 3 .000, 4 bine yakın öğretmenin işten atıldı. gazetecilere, 3.315 yıl hapis cezası verildiği, böyle giden bir şey var, 13 gazeteye 303 davanın açıldığı ve 50 kişinin idam edildiği, 43 kişinin intihar ettiği, 39 ton gazete, dergi kitabın sakıncalı olduğu için imha edildiği bir dönemin hesabından bahsediyoruz değil mi? Açlık krevlerinde sadece 14 kişinin hayatını kaybettiği. Tabii kuşkulu ölümleri falan hiç saymıyorum yani. Aslında doğru düzgün bir çetelesini tutabildiğimizin bile e, ciddi anlamda tartışılabileceği bir olaylar zincirinden bahsediyoruz. E, ve bunların failleri aslında ve mağdurları hala aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Eski bir olaylardan değil aslında güncel olan ve e, kahramanları aramızda yaşayan olaylar bunlar. Galiba yavaştan dönüp ne oldu diye bakabilmenin hem kapısı aralanmış oluyor hem de artık oralardan buralara doğru sızışın tekrardan darbelerin çok zor olduğuna dair bir e, sonuç çıktığını söyleyebilmek herhalde mümkün. Çünkü en e, bütün tartışmayı bir kenara bırakırsak AKP, CHP vesaire kısmını e, hakikaten demokratikleşme yönünde bir eğilim sergilediğini e, söyleyebilmek mümkün referandumun evet çıkması sonucunun. Evet yani anayasa evet dedi Türkiye evet dedi diyor mesela BBC Anayasa değişikliği paketi referandumunda halkın %58'i evet, %42'si hayır oyu kullandı. Türkiye evet dedi diyor. Çünkü bütün e, uluslararası basında, Türkiye'deki basında da e, nasıl verildiğini de genel olarak değerlendireceğiz ama en çarpıcı başlıklardan ikisi aynı zaten. Tamamen aynı başlığı veren iki gazete var görebildiğimiz e, taraf ve Star gazeteleri halk yönetime el koydu hı hı. diyor. En anlamlı e, bulunabilecek manşetlerden birisinin de bu olduğu söylenebilir. Çünkü burada bir gönderme var aslında. Bundan 30 yıl önce tam 30 yıl önce 12 Eylül 1980'de Hürriyet gazetesi militarizminde her zaman sesini en çok gür duyurduğu gazetelerden biri olan Hürriyet gazetesi ordu yönetime el koydu şeklinde vermişti 12 Eylül'ü. <gülüyor> Oradan getiriyorlar işte 30 yıl aradan sonra da 12. Eylül'ün 12 Eylül'ün 30. yıl dönümünde Türkiye'de seçmen evet, halk yönetime el koymuş oluyor. %58 gibi çok katır sayılır bir evetle. Bu arada Konda Araştırma grubundan Tarhan Erdem'in, Tarhan Bey'in de çok yaklaşmış olduğunu tahminlerde hı hı. belirtmekte de şey var. Son yayınlanan tahminlerde aslında ciddi sapma e, diyebileceğimiz ya da sürprizli bir şeyler çıkmamıştı. Konda'nınki dışında da diğerlerinde de hakkını Ama için. Adil Gür'ünkinde mesela yüzde 52 iki gibi düşüktü evet. yani. Gerçekten evet, yüzde altı da az bir şey değil. Diyorsun bir yani Tarhan Erdem %56.8 olarak öngörmüştü referandum sonucunu ve en yakın bilen kişi oldu hı hı. Tarhan Bey ve ekibi. Ve genellikle de öyle oluyor. Tabi bunun kabul edilmesinde zorluklar senin de söylediğin gibi olacaktır ama Türkiye'de yani birazdan tabi başbakanın ...ve kılıçlar da konuşmalarına yer veririz. Hatta seslerini de bulabilirsek elde diye düşünüyorum. Ama anayasa değişiklikleri bu şekilde kabul edilmiş oldu. Refer istersen önce bir manşetleri gözden geçirelim. <gülüyor> bir yerden başlamak gerekirse herhalde enin bu. Evet, Hürriyet mesela ikinci balkon konuşması diye vermiş... Hürriyet yok bu arada elimizde gene ama biz bunu internet üzerinden veriyoruz. Hürriyet e, ve grubu olarak, grup olarak Doğan grubu şimdilik e, Doğan grubu ve aslında e, iki tane yayın tröstü var ya daha doğrusu dağıtım tröstü. E, tröstlerden biri iyicene Ahes'le Hürriyet'inki. E, maç olduğu günler biliyorsunuz zaten gazlerin bir kısmını alamıyoruz. O yüzden Hürriyet ve Hürriyet gazetesiyle birlikte dağıtılan gazeteler internetten gördüğümüz kadarıyla şu anda söyleyebileceğimiz şeyler. Evet hemen hızla geçelim ama buna rağmen hürriyette ikinci balkon konuşması deniyor. Erdoğan referandumdaki sonucu yorumlarken 2007 seçim akşamı Adalet ve Kalkınma Partisi balkon konuşmasında olduğu gibi herkes kazandı diyerek ılımlı üslup kullandı diyor. Erdoğan konuşmasının bence en önemli noktası da demokrasinin geri döndürülmez bir şekilde vurguydu. kazandığına dair ve hayır diyenlerin de diğer bütün boykot edenlerin de e, kendi, demokrasi için de hakları olan bir şeyi yapmış olduklarını vurgulaması. Zaten e, şu anda da aslında çıkan sonuçlar açısından baktığımızda tüm vatandaşlar için yeni bazı haklardan bahsetmek mümkün. Bu sabah dediğim suç duyurusu dışında başka suç duyuruları da içinde olacak. Ve e, hayır diyen gruplar da gidip Sultanahmet Adliyesi'nde Kenan Evren ve arkadaşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Ki bu da vatandaş olarak en doğal hakları. Evet. Milliyet gazetesinde 6 milyon oy farkla evet diyor ki bu da önemli bir vurgu gerçekten de. Yani 49 küsur milyon. Seçmen oy kullandı. Gayet yüksek bir katılımda. Daha önce de söylediğimiz gibi yüzde 77'den fazla ve orada da evet oyları 21 milyon 800 bin'i bulurken hayır oyları 15 milyon 800 bin milyon 15 milyon 800 binde kaldı. Bu da 6 milyon farkla evet. E, Milliyet gazetesi bunu manşetine taşımış ve Erdoğan'ın 2002'den bu yana 6. sandık zaferini de %58'de kazanmış olduğunu söylüyor. Bu da önemli bir tespit. Gerçi Erdoğan hı hı. hemen yaptığı konuşmada bunun herhangi bir partinin zaferi ya da yenilgisi olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Hı hı. Ama kampanyada bakılacak olursa tabii ki Erdoğan'ın... Iı, ne yazık ki aslında bizim baştan beri savunduğumuz pozisyonla da ilgiliydi bu. Yani hayır cephesinin büyük oranda özellikle CHP'nin ve MHP'nin ana akım siyasi partiler olarak... ...hayırı tamamıyla hükümetle ilgili bir referandum ya da güven oyu şekline getirmiş olmaları ciddi anlamda ters etti. Çünkü bu sıkıntı yarattı. Üstüne üstlük kazanılanın ne olduğuna dair işte böyle saçma sapan garip cümleler kurma gereğini de getirdi. Evet. Yanlış bir taktikti herhalde. Bunu artık söylemek gerekiyor daha da düzden. Çünkü e, oylanan şey eğer AKP'nin bizatihi yaptıkları, ettikleri ve yönetimi ise e, alınan sonuç da buysa ki şu ana kadar anlattığı buydu. Hayır cephesinin büyük oranda ciddi bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Hakikaten insanların kafası çalışmıyor falan gibi bir yere varıp üzülmek ve dertlenmek mümkün bu baktığım yerden. Evet yani ben de aynı fikirdeyim ama yani bu kabullenilecektir. Yani bu bir daha geri döndürülemez şekilde darbelerden uzaklaşıldığının da bir nişanesi olarak koydu Erdoğan. Başbakan Erdoğan bunu ve AKP il merkezinde, İstanbul il merkezinde yaptığı konuşmadaydı. Bunun da benzeri şekilde yorumlayanlar dış basında da yer alıyor ama biz önce iç basında da söylenenleri tamamlayalım sabah Türkiye darbe ayıbını temizledi yüzde 58 evet diye manşet atmış daha fazla demokrasi evet dedi Türk halkı referandumda hayır oyları yüzde 42'de kaldı diyor haber Türk evet yüzde 57.9 gibi çok anlamlı sayılmayacak bir manşet atmış Seçmen %57 nokta çoğunlukla yenilikleri kabul etti diyor. Vatan 7. kez kazandı demiş anayasa referandumu. Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçildiği 1994'ten bu yana girdi ve önde kapattığı 7. sandık yarışı oldu diye bu bunu vurgulamış. Zaman Gazetesi demokrasinin zaferi diye bir manşet atmış. Hı hı. Türkiye 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde tarihi bir karar verdi. Darbe anayasasını kısmen değiştirip daha özgür ve demokratik bir dönemin kapısını açtı. Bu kapı metaforunu da Erdoğan'ın büyük bir kapının açıldığını, hı hı. bunun alabildiğine genişletilmesinin zamanı geldiğini söyledi. Şimdi gerçekten de ona da... Katılıp Şimdi tam işte yeni bir anayasa, tam teşekküllü bir... Şu ana kadar aslında çünkü ortada bazı vaatleri çok düzden hükümetin var. Bunun dışında aslında nelerin olması gerektiğine dair sivil bir anayasa için bununla ilgili de çok net bir alt tartışmadan bahsedebilmek ve en azından bu kısmının işin halledildiğini söylemek mümkün. Yani Kürtlerin olmadığı bir anayasanın mümkün olmadığı ya da aslında hak ve özgürlüklerin tam olarak tanınmayacağı bir anayasanın mümkün olmadığı artık çok net. Ve bunun bir talep olduğu da artık çok net. Ee, i̇yi bir tarafa doğru gidiyor olma ihtimalimiz galiba var tabi. Bunlar evet, yani bir afaki, kırı, afaki sözler ama. Kırılma noktası, devrilme noktası gibi metaforlarla da verildi ama herhalde de doğruydu bu. Bundan sonra böyle korkulara dayanan bir de, darbe, ürküntüsüne dayalı bir şey yapılmayacağı buna karşılıkta alabildiğine e, halkında bastırabileceği bir ortam olduğunu yani o açılmış olan kapıdan, açıldığı söylenen kapıdan daha fazla genişletilip daha fazla hakların ve özgürlüklerin geçirilmesi yolunda bir şey çalışılabilir herhalde değil mi rahatlıkla yani. Yani çalışılması için iyi bir ortam var. Seçimden bir sene önce deyiz ve üstüne üstlük bu kadar vaat e, vermiş olan bir hükümetle karşı karşıyayız ve halkınsa daha fazla ve sivil anayasa ile ilgili net bir talebi var ortada. E yapmak ya. gerekiyor herhalde. İttirmek, daha çok ittirmek ve daha çok ittirmek gerekiyor. Evet, Pek çok yerde mesela zaten böyle taleplerde bulunuldu. Aslında kampanya çok sert ve zaman zaman da tamamen anlamsız, delice bir hale gelmiş hı hı. olsa bile ki bunun için de özür diledi kendi payına da başbakan. Hı hı. Aslında ki, kırdıklarım için o özür Sanki de. özürden çok açıkçası ben şey gibi hissettim. Hani artık bitti, işte karşıla, karşılıklı öpüşelim, barışalım, olur böyle şeyler falan gibi bir şeydi. Ee, Ama yani, yani en azından evet değil mi? İyi niyetli falan, karşılıklı böyle sırıtıklı açıklamalar yapıldı. Yani bedelli askerlik içinde. Başbakanın mesela CNN Türk ve ATV'deki canlı yayınlarda... Bedelli, bedelli askerlik uygulaması içinde yeşil ışık yaktığı da haberler arasında yer alıyordu. Ve aynı zamanda da Başbakan'ı zaten çok daha genişletilmiş, geniş çaplı bir anayasa içinde çalışılması gerektiğini söylemişti. Zaten dünkü konuşmasında da Başbakan aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla tam da şimdi bastırmanın zamanı olduğu söylenebilir. Yani e, Türkiye'de yüksek yargının yapısı ve seçim sisteminin değiştiği yaş ve hakimler, savcılar yüksek kurulu kararlarına mahkeme yolunun açıldığı engellilerden, ombudmanlık gibi bir hı hı. denetim kurulunun geldiği engellilerden, çocuklardan, memurlara, kadınlara kadar bütün toplum kesimlerinin bazı hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması yolunda gelişmeler var. Ama çok yetersiz pek çok yanında olduğu Ya yani Kişisel başvuru hakkı e, anayasa mahkemesinde gibi haklar var vesaire. E, i̇şte memurlara toplu sözleşme, e, toplu iş sözleşmesi hakkı tanınması ama grev hakkı tanınmaması vesaire gibi şeyler var. Bunların hepsi e, herhalde önümüzdeki dönemde artık şu şekilde konuşuluyor olursa çok daha hızlı bir baskı mekanizması kurmak mümkün olabilecek. Çünkü... Hani demin e, bahsediyordun ya darbeler, korkular ve korku üzerine kurulu politika diye. E, aslında bu korku politikasının çok ağır örneklerini e, özellikle e, CHP'nin ve MHP'nin kampanyalarını ama hayır kampanyalarını da hissedebilmek mümkündü. Aslında bu e, korkular yerine bundan sonra daha fazla talepler ve talepleri ittirebilmek, popülerleştirmek üzerinden hareket ediyor olma ihtimali herhalde çok daha yüksek. E, ya da korkularla mı devam edeceğiz bilmiyorum zannetmiyorum yani en azından e, bugün korkulardan bahsetmenin günü değil herhalde yani kabullenmekte güçlük çeken gazeteler var e, ama böyle hayırlı olsun evet diye de hiç anlam veremediğim bir manşeti var akşam yani kelime oyunu da yapılmışsa bu hayır kelimesi üzerine pek anlamadım ben söz oyunu neyse yani e, akşam gazetesi hayırlı olsun evet demiş e, ve Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren 12 Eylül'cülere yargı yolunu açan anayasa değişiklikleri %42'ye karşı %58 evet oyuyla kabul edildi diyor. Radikal de biraz önce sözünü ettiğimiz e, ilk kez etyen yani Mahcupyan'ın yazmış oldu evet ama yetmezli. E, manşetine taşımış mini anayasa reformu kabul edildi sonucu yetmez ama evet diyenler yani yeni anayasa isteyenler belirledi diyor Erdoğan oylama öncesinde aksine kucaklayıcı bir konuşma yaparak sol gruplar dahil herkese teşekkür etti demiş Referandumdan önce oyunu belli etmeyen TÜSİAD da evet diyen MÜSİAD da yeni anayasa istemişler bu da önemli bir e, gelişme aslında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin ikisinde de yeni anayasa için şimdi bastırıyor olmaları da çok pozitif görülebilir bir şey. Ya aslında iki tane çok olumlu sonuçtan bahsetmek herhalde mümkün e, artık referandum bitmiş olduğuna göre. Birincisi artık Türkiye'de hiçbir siyasi kanadın hani e, ultramilliyetçi e, kanatlar dahil olmak üzere çıkıp darbe savunusu üzerinden meşru siyaset yapmaya kalkmasını... ...sağlayacak bir ortam yok. Bu önemli kazanımlardan biri. Darbeler kötüdür diye düz bir uzlaşı, el sıkışma noktalarından birini yakaladık. Bir diğer önemli olansa herhalde bundan sonra daha az özgürlük, daha fazla... ...devlet gücü falan gibi bir şeyle çıkabilecek uzun süre bir trend herhalde ortaya çıkamayacak. Artık daha fazla özgürlük ve nereye kadar gibi bir tartışmayı yapıyor olacağız. bütünün aslında tartışmanın ritmini ve gidişatını bu yöne doğru itmek... Eğmekle ilgili galiba harika oldu. Evet aynen öyle. Yani e, Türkiye gazetesi sandıktan değişim çıktı. Türkiye evet dedi demiş. Değişim çıktığı da doğru bir yorum denebilir. Cumhuriyet'te de, sandıktan evet çıktı diye net bir manşet e, vermiş Cumhuriyet gazetesi. CHP'nin yetmedi. Tunceli hayırın lideri e, diye iki tane de alt başlığı var. Bugün gazetesi %58 evet milletin darbesi demiş. Türkiye tarihi tarihi kararını verdi. Halk askeri vesayete karşı demokratik darbe yaptı. İhtilal kanunları yerine daha demokratik ve daha özgürlükçü yasaları onayladı diyor. Evet tamam milletin Hayat, darbesi askeri vesayete çok karşı tatlısıdır. demokratik darbe falan filan hani e, hiç öyle darbe falan değil. Tam da sistemin içinde zaten Yüksek Seçim Kurulu kararıyla alınmış bir referandum sonucunda buradayız. Hani ara gazında bu kadarı fazla kaçabilir. Evet. Neyse. Eleştirilebilir. Yeni şafak millet kazandı demiş. Burada olmayan ama bizim okuduğumuz başka gazeteler de var. Onlardan da belki devam etmek gerekiyor. Bir gün gazetesi mesela milliyetçi muhafazakar tablo yine değişmedi diye manşet atmış. Değişmemenin manşeti. E, yorumu şu bir gün gazetesinin Sonuçlara göre ülkedeki %60 sağ %40 sol dengesi kemikleşti Milliyetçi muhafazakar oylar AKP'de konsolide oldu AKP başkanlık sistemi için ilk adımı attı diyor e, Yani diyecek çok fazla bir şey yok Sonuçlara göre ülkedeki %60 sağ Ve %40 sol dengesi kemikleşmiş e, Yani MHP, CHP Ve e, e, Aslında bir grup e, Hayırcı sosyalist Demek ki yüzde 40 sol oluyorlar bu durumda. Yani bunun sağ ile solla hakikaten düzden bağlantısı yok gibi. Bilmiyorum ama bana daha çok sınıfsal gibi göründü. Evet bence bir son sarımsak meselesi. Yani Önce... Mesela şeyden de bahsetmek mümkün. hangi tarafa sarımsağı astım. Hangi sandıktan ne kadar oy çıktığına bakılırsa... ...3 aşağı 5 yukarı neyi tartışıyor olduğumuzu görmek mümkün. E, liderlerin ve e, aslında... ...önemli siyasetçilerin oy kullandığı sandıkların hepsinden hayır çıktı. Ezici oranda hem de. Yani e, Erdoğan'ınkinden mesela ki na nadir fazla evet çıkanlardan biri... ...156 evet, 111 hayır oyu. Beşir Atalay Çankaya'da kullanmış, 241 hayır, 61 evet. Antalya'da kullanmış Mehmet Ali Şahin, 256 hayır, 45 evet. Devlet Bahçeli Ankara'da kullanmış, 225 hayır, 57 evet. Bunların hepsi başka sandıklarda. Böyle devam ediyor... Erbakan Ömer Seyfettin Lisesi'nde kullanmış. 149 hayır, 69 evet falan diye devam ediyor. Kılıçdaroğlu kullanamamış. O zaten ayrıca ele almak gerekecek bir durum belki ama buradan çıkan şey galiba sağ ve sol mesela gibi bir şey. Bir günün yaptığı gibi perspektiften bakıp demek ki bu yüzde 40 soldur gibi bir şey vardığımızda aman tanrım MHP sonunda solcu oldu da diyebiliriz. Ama öte yandan baktığımızda galiba olan şey ayıptır söylemesi ama zengin fakir. Dediğimiz ayrımın daha fazla üzerine oturuyor gibi görünüyor çünkü e, hali vakti yerinde sandıklardan daha fazla hayır çıktı e, durumu daha kötü daha zorda yaşayan daha fazla emeğiyle geçinmek zorunda olan insanların yaşadığı yerlerden evet çıktı ama tabi bunu yazıp da ardından da niye hayır dediğini açıklamak bir gün için zor olabilir bunu da anlayışla karşılamak lazım. Evet yani Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamaması da ayrıca. E, Simgesel diyebilir miyiz? Bir, trajikomik bir sonuç aslında gerçekten. Değil mi? Yani peki bununla ilgili suçlamayı e, hükümet ve kim bilir ne oldu? Polis niye haber vermedi vesaire? Şu anda CHP... Yapmıyorlar. Bana bilgi verme, verilmeden kaydımı silmişler demiş Kılıçdaroğlu. E, e, tamam. Kimseyi sorumlu tutmuyorum. Sorumlu benim demiş. Yalnız... E, ama bütün tamam. konuşma işte tam aksine bu kayıt silinmesi vesaire üzerine kuruluydu. Yani e, sanırım e, hükümetin art niyetli davrandığını ama onlarınsa bu e, art niyetli davranabilme ihtimalini görmeyerek e, maalesef bu tuzağa düştüklerini anlattı. Öyle bile olsa bir garip bir hala var. Evet kötü Neyse. olmuş yani. Ve hakikaten gayri ciddi bir durum var. Ama burada zaten zaman zaman Halk Partisi'nin içine düştüğü sakıncalardan biri. işin kötü tarafı olduğunu e, değiştirmeye kalkmaz inşallah Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet... Yok öyle bir ihtimal olmadığını söylediler dün zaten. E, evet ama bu işler belli olmuyor. E, Oysa e, Hangi yolda giderse gitsin Baykal'dan çok daha iyi şeyler söylemekte olan biriydi. Daha özgürlükçü bir söylemi olan biri Kılıçdaroğlu. Evet ee, hmm. daha özgürlükçü bir söylemi var ama e, galiba burada bir yandansa şunu görmek mümkün. Hani o makro bakışlar falan var ya buçuktan sonraya daha fazla bırakırız ama evet. partilerin durumları tek tek bakmak gerekiyor galiba. Hani CHP... Ne durumdaydı Baykal sonrası süreçte neler değişmiş şimdi ne durumda aldığı oylar üzerinden MHP'nin durumu ne falan diye de bakılabilir. E çünkü bence en büyük tehdit buradan çıkabilecek bu sonuçlardan e gittikçe yarılan bir MHP ve MHP'nin oylarını kapmak üzere gittikçe daha da milliyetçi, milliyetçileşebilecek bir CHP ve AKP ihtimali. E çünkü burada bir dağılma olduğunu görmek mümkün bu dağılmadan da herkesin nemalanma niyeti içinde olması ihtimali de yüksek. Ee, belki bunları da tartışacağız evet. biraz da. Evet şimdi ara verelim. Arkasından da bir de şey de söyleyelim. Ee, tekrar tabii ki referandum sonuçlarına döneceğiz ama günün ikinci önemli haberi de işte e, Türkiye basketbol e, takımının da dünya ikincisi olmasıydı. İstanbul'da düzenlenen dünya basketbol şampiyonasında. Türkiye dün 81-64 yenildi Amerika Birleşik Devletleri takımına. Amerika'da 1994'ten bu yana ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Bir de İstanbul'da korkunç bir kaza oldu. Bütün bayram sonrasında görülen manzaralardan biri gibi mi acaba öyle geliyor insana? İki telli de bir can pazarı yaşandı. Çok sayıda 11 ölü, 14 yaralı var. Onlara da bakabiliriz tekrar. Açık gazete. Fascinating rhythm, you got me on the go Fascinating rhythm What a mess you're making The neighbors want to know why I'm always shaking Each morning I get up with the sun To find at night no work has been done Once it didn't matter, but now you're doing wrong When you start to patter Won't you take a day off, decide to run along Somewhere far away, oh How I long to be The man I used to be Fascinating rhythm You got me on the go Fascinating rhythm Got me on the go Fascinating rhythm my and the glow fascinating rhythm Görşvin Biraderlerin standart bestesini Meltormeden bir çok da bence başarılı bir yorumla dinledik Meltorme 1925'te bugün doğmuş bir caz müzisini e aslında hezarfen bir niteliği de var on parmağında on marifeti olan birisi ve yaşasaydı 85 yaşında olacaktı bugün 1999'da hayata veda etti Velvet Fog diye de biliniyor kendisi yani bir kadifesiz sesinin özelliklerinden dolayı tonunun özelliklerinden dolayı olsa gerek söylenmiş onu bir kez daha andık bu şekilde 85. doğum yıl dönümünde ve devam ediyoruz. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve e, biz de Açık Gazete'de hala şeydeyiz tabi esas itibariyle referandumda. Herhalde bugün oradan çıkmak zaten pek evet. mümkün değil gibi bir yandan ister istemez. Bilge ile de tabi bir değerlendirme yapacağız. Gazeteleri de... Belki son olarak da yani Türkiye'deki gazeteleri bir de şeyle bitirmemiz mümkün olabilir günlük gazetesiyle. Ee, günlük gazetesi Kürtler kararını verdi. Demokratik özellik manşetini atmış. Referandumda rekor oranda sandık başına gitmeyen Kürtler demokratik özellikle karar kılarak çözüm yolunun demokratik yeni bir anayasadan geçtiğini gösterdi diyor. Ee, ya Tabii evet çıktığında birinci sayfaya taşımış olmak fena olmayabilirdi çünkü evet, sonucu da öğrenemiyoruz. Sonuç yani... yok. Ama bir yandan başka sonucu manşet taşıması normal karşılamak lazım herhalde. Keşke evet çıkmış olduğunda birinci sayfada görebiliyor olsaydı günlük okurları. Ama e, öte yandan şunu da söylemek lazım. Boykot kampanyası hakikaten başarıya ulaştı demek gerekiyor. Çünkü dün e, CHP'nin de AKP'nin de konuşmalarında e, boykotu saygın seçenek saygı duyulan seçeneklerden biri olarak saymış olması bugüne kadar ki bütün o garip e, muhabbetin ötesinde önemliydi. E, su götürmez bir şekilde çünkü net e, BDP'nin kuvvetli olduğu illerde boykot kararı uygulanmış gibi görünüyor. E, bu da bir başka gerçeği ortaya koydu ki dün işte e, seçim sonrası televizyon yorumlarında hemen hemen e, her kanattan kişinin söylediği şeylerden biri de buydu. E, Kürt sorunuyla ilgili galiba bir şey yapmak gerekiyor kısmına dair net bir şey oldu. Evet o da iyi bir şey durumu diye de sonuç hayırlı sonuçlardan, hayırlı sonuçlardan biri. biri diyebiliriz. Evet. Bu yani sonucu da vererek devam etseler de hem günlükte hem de bir günde de görüyoruz böyle. Bir gündeki biraz daha hani katılmakla ilgili açıkçası şahsi bir sıkıntı çekiyorum. Çünkü bu yüzde 60 sağ yüzde 40 sol artık oylar kemikleşti durumunu buraya yansıtmak gerçekten herhalde na mümkün. Evet, ee, o, o doğru. %100 katılıyorum ona ama bir de verseydi senlere o da vermemiş çünkü. Son, yüzde %40 sol dedi. E, işte referandum sonucu olduğunda anlıyoruz herhalde bir bir kuru olarak. evet şey gerekiyor ama. Biraz, Biraz düşünmek, düşünmek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Neyse e, dışarıda da durum Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü o Men Right referandum sonucunu Türk vatandaşlarının kendilerine yeni haklar getiren daha demokratik bir Türkiye'ye desteğini güçlü şekilde gösterdi diye yorumlamış. Bu da önemli Avrupa Birliği'nden uzun bir süreden beri. Geçen hafta bazı sesler gelmişti aslında hem Avrupa Parlamentosu'ndan hem de ee, aslında konuyla ilgili komisyonlardan. Genel anlamıyla olumlu bulduğunu söylüyordu. Nazik ve biraz utangaç bir şekilde ee, Avrupa kurumları. Evet uzunca bir süreden beri Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunu da pek destekler bir hali yoktu Avrupa Birliği'nin. E yok. Hala da olacağını düşünmek için evet, sebep ama, yok ama. Yani Hollandalı Hristiyan Demokrat Rita omen Reitjen... Yaptığı açıklamada halk oylamasındaki net sonuç Türk vatandaşlarının kendilerine yeni haklar getiren daha demokratik bir Türkiye'ye desteğini güçlü şekilde gösterdi diyor ki buna katılmak katılmamak mümkün değil. Anayasa paketiyle getirilen ombudmanlık askeri yargının görev alanının kısıtlanması ve memurlara grev ve toplu sözleşme hakkı önemli ileri adımlar bu nedenle Türk vatandaşlarını tebrik ederim diye konuşmuş. Aynı şekilde Obama da destekleyici bir mesaj vermiş. Böyle bir sonucun ardından aslında dış politikada herhalde herhangi bir e, ülkenin ya da kurumun çıkıp e, eyvahlar olsun Türkiye karanlığa gidiyor, sivil faşizm falan gibi bir şey demesi ihtimali zaten yok değil mi? O, onu işte içeriden Bahçeli söylüyor. Evet. Türkiye'de yeni bir karanlık sayfa açıldı. Bu beni bayağı açıldı. rahatlattı. Yani Bahçeli'nin ağzından Türkiye'de yeni bir karanlık sayfanın açılmış olduğunu duymak e, demek ki işler iyiye gidiyor diye düşündürttü beni. Hani pek e, MHP ne diyorsa tersine doğru bakmak genellikle Türkiye'de yanlış olmayan siyaset olduğu için o açıdan böyle bir şey düşündüm. Bu arada sen yokken geçen hafta dört yol e, saldırılarıyla ilgili MHP'nin biraz daha fazla dahli olabileceğine dair bazı kayıtlar ortaya çıktı. MHP bayağı önceden planlanmış il yönetimi, ilçe yönetimi vesaire. Bu akşam Kürtlerin kahvesi basıyoruz falan böyle konuşmalar bol bol yapılmış. Böyle şeyler de ortaya çıktı falan. Alakalı değil ama çağrışımdır. Evet, evet. Türkiye tehlike dolu karanlık bir döneme girmiştir diyor. Obama ise Bayağı şey demiş yani büyük bir demokrasinin gücünü yazılı bir açıklama yapmış yani Beyaz Ev'den ya da Beyaz Saray'dan ee, ve e, Türkiye'deki demokrasinin canlılığını gösterdiğine işaret etmiş ki buna da e, bence hı hı. iyi bir değerlendirme olarak bakmak mümkün değil. Ee, yani... demokrasinin canlılığını gösterdiğine katılıyorum ben de. Çünkü Obama'nın söylediği gibi. Ben aslında yani Ali Bilge ile daha etraflıca konuşma fırsatı da buluruz ama Türkiye'de ilk seçimden bu yana 1946'dan bu yana hı hı. çok kuvvetli bir şekilde demokratik haklarını kullandığını düşünenlerden biriyim. Yani ben aptal seçmen, aptal halk ...teorisinde hiçbir zaman katılmadım. 1946'daki seçimde de gösterdi. Yalnız ona gösterme fırsatı vermemişti. O zaman İnönü'nün başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi... ...ve hileli seçim yapmıştı. Yoksa değiştirecekti. İlk çok partili seçimin ilk denemesini 1946'da... ...zaten belli bir yönde yaptı. Ve bundan sonra da darbeler dışında bütün... Seçimlerde de belli bir demokrasinin uygulanması, genişletilmesi yönünde oy kullandığını, bunun da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Yani tartışma bir yanıyla hala bu açıdan hızlı bir şekilde sürüyor. Demekte de fayda var. Yani mesela işte Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel hayır cephesindeydi. Emek Partisi hiç öyle düşünmüyor. Diyor ki yüzde 45 civarında hayır ile AKP'nin halkın büyük çoğunluğunun desteğini alamadığı ve e, değişikliğin meşru olmadığı ortaya çıkmıştır. E, evet sonucu AKP'nin yürüttüğü yalana dayalı propagandanın sonucudur. Diyor. Yalanlar ve e, kananlar diyebileceğimiz bir hikaye. Ben, ben tartışmanın yani müsaade edersen ayrılıyorum. Tartışmanın olanca hız, hızıyla devam ettiği kanaatini muhafaza etmiyorum. E, yani bu çok net bir sonuç. Kabul edilmesi senin daha önceden de söylediğin gibi kabul edilmesi ilk saatler, ilk günler itibariyle belki o kadar kolay olmayabilir. Ama artık canlı bir tartışma olmayacağını düşünüyorum ben. Yani, ya hiçbir şey tartışılmadıysa galiba en çok tartışılan şey değişim. Ve özgürlük oldu yani Türkiye'de daha önce hiç bu kadar yoğun değişim özgürlük ve e, neyin özgürlük olup olmadığına dair yoğun ve ana akımda bir tartışma yaşadığımızı ve bu kadar katılımlı hiç hatırlamıyorum. Yani benim gördüğüm e, Türkiye açısından bu önemli insanların konuşmaya başladığı az olan herkesin fikir üretmeye başladığı Çok önemli e, tabii. bu hoş mu bazı duyduğumuz yerin gayet çirkin olduğu anlamına geliyor ama... ...bunun iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bir de şeye bakalım istersen ondan sonra da seslerine de kulak verebiliriz. Asıl e, aktörleri vermeyi unutmayın. Evet aktörleri verelim ama şöyle de kısaca şeye de bakalım. NTV derlemiş. NTV, MSNBC. Ee, dünya basınında nasıl yankı bulduğunu... ...uluslararası haber ajanslarının sonuçları flash haber olarak duyurduğunu... ...doğal olarak tabii... Evet. Reuters ajansı sonucu Erdoğan için kilit zafer diye nitelendirdiğini söyleyelim. Reuters Türk seçmenler pazar referandumda resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliklerini kabul etti. Bu sonuç gelecek yıl gerçekleşecek genel seçimler öncesinde başbakan Erdoğan için kilit bir zafer oldu demiş. Türkler askeri dönemden kalma anayasada değişiklik yapılması için referanduma gitti. Hükümetin tam demokrasiye doğru anahtar bir adım olarak nitelediği referandumun sonuçları belli olmaya başladı diyor. Ajans France Press referandum sonuçları haberinde erken sonuçlar Türkler ordu ve yargının kısıtlanmasını destekledi demiş. El Cezire Türkler yargıyı yeniden şekillendiren ordunun gücünü frenleyen anayasa değişikliklerini onayladı. Referandum İslami etki altındaki hükümet ile çoğunlukta ordudaki laik muhalifler arasında bir mücadeleye dönüşmüştü. Referandumda iktidardaki AK Parti ve Başbakan Tayyip Erdoğan için bir test olarak görülüyordu. Demiş. Ee, daha doğrusu NTV'nin yansıttığı kaynaklar bunlar. Bunları söylüyor. Yani BBC'de de onu söylemiş miydik biz? Atladık BBC'yi söylemedik evet. ben kaçırdım. Türk seçmenler anayasal değişikliğe güçlü destek verdi. Hükümetse anayasayı Av Avrupa Birliği standartlarına taşımak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın iktidarı güçlenecektir demiş. Galiba bir demiş. an yakaladık demek mümkün. Çünkü e, ülkenin burjuvasi, tüsiyat ve müsiyat yeni bir anayasa diyor. E, sivil toplumdan bu yönde gelen ciddi bir e, ağır baskı var. Evet diyenlerin özellikle yetmez ama evet zaten yeni anayasa kampanyasında bugün itibariyle başladığını duyurdu. Hayır e, kampanyası yapanlar baştan beri e, yeni bir anayasa gerektiğini söylüyorlardı. AKP bizzat iktidar partisi olarak bunu söylüyor. E, fena halde ...yeni bir şeye doğru el sıkışmanın ve e, hızlı adım atmanın sanki zamanı gelmiş gibi hissettiriyor. Evet, Alman Dışişleri Bakanı Guido Vestavelle de gayet olumlu bulduğunu söylemiş. Yine. Demokrasi açısından Hı -hı. bunun gelişme olduğunu söylemiş. Evet, ilginç bir durum dönüm noktasıyla. Şimdi işte aktörlere evet. dönmenin zamanı Erdoğan sesi var elimizde ee, biri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından, biri Erdoğan'ın konuşmasından, biri de Baydemir'in konuşmasından aslında evet hayır ve boykot cephelerinin üç aşağı beş yukarı e, özetliyor diye bakabileceğimiz eksik ama e, durumu netleştiren üç konuşma. Önce Erdoğan'la mı? Tabii niye Tabii. olmasın? Türkiye Ramazan bayramının ardından demokrasi bayramından da yüzünün akıyla çıkmıştır. Halk oylamasından anayasa değişikliğinin kabulü için gereken yüzde ellinin üzerinde evet oyu çıkmıştır. Geçici sonuçlara göre anayasamızın 26. maddesinde değişiklik yapan düzenleme yaklaşık yüzde 58 oy oranıyla kabul edilmiştir. Türkiye çapında katılım yaklaşık %77-78 aralığında olmuştur. Bu oran bundan önceki referandumda %67 idi. Aziz milletimiz takdir yetkisini kullanarak anayasa değişikliği paketini onaylamıştır. Bu sonucun ülkemize, milletimize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Evet diyenlerin iradesi de hayır diyenlerin iradesi de sandığa gitmeyenlerin tercihi de saygı değerdir. Hiç kimsenin bu iradeyi küçümseme Yok sayma görmezden gelme hakkı yoktur. Olamaz. Demokrasi halkın iradesini kabullenmekle, bu iradeyi yönetime yansıtmakla, her türlü farklılığı siyasal sürece katmakla anlam kazanır. Halk oylamasında iradesini ortaya koyan vatandaşlarımız öncelikle... Türk demokrasisine olan güvenlerini ortaya koymuşlar, demokrasime güç vermişlerdir. 12 Eylül günü kazanan demokrasimiz olmuştur. Evet, 12 Eylül günü kazanan demokrasimiz olmuştur diyen başbakandı oldukça dengeli, ılımlı ve demokratik özgürlükler cephesine vurgu yapan bir konuşmaydı. Erdoğan'ın konuşması, şimdi bir de hayırcıların liderliğini yaptığını söyleyebileceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yer verelim. Ne yazık ki AKP iktidarı demokrasi ahlakı açısından hiç de iyi bir sınav veremedi, kampanya sırasında sınıfta kaldı. Anılan sonuca baktığımızda görüyoruz ki bu anayasa değişiklikleriyle AKP iktidarı tamamen kendisine bağlı bir yargı mekanizması kurma yolunda çok önemli bir adım atmış olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'nin yargı üzerindeki baskısını artırmaya yönelik tüm adımlarının karşısına dikilmeye ve bu konuda yurttaşlarımızı uyarmaya bundan sonra da aynı sorumluluk ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün ortaya çıkan sonuç referandumun demokrasiyi zayıflatan İki kutuplu bir siyasete hizmet ettiğini ortaya koymuştur. Elbette bu akşam ortaya çıkan halk iradesine saygı gösteriyoruz. Ama bilinmelidir ki Türkiye yalnızca iki kişiden birini memnun eden kararlar ve düzenlemelerle yoluna devam edemez ve etmemelidir. Sonucu yüzde kırk bir sonuç bizim açımızdan güzel bir sonuç. Evet %42 sonuç bizim açımızdan güzel bir sonuç diye bitiren, yani konuşmasını bitiren değil de bizim aldığımız bölümdeki sesteki konuşmanın son bölümünde o da Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri. Son olarak da boykot çepesinden Selahattin Demirtaş'ın konuşması var. Demir Bay Demir dedim, özür dilerim, düzeltiyorum. Demirtaş'ın da sesine kulak veriyoruz. Örnek teşkil edebilecek bir... E, siyasi taktik olarak bence e, tarihimize geçmiştir. Sandığa gitmeyerek bir şey söylenebilir, ifade edilebilir, talepler dile gelebilir ve bu da demokratik bir seçenek olabilir. Hükümet, devlet e, bütün olanaklarını boykot tavrını kırabilmek için kullandı ama bunda başarılı olamadı. Yeni bir anayasa yapılması sürecinde halkımızın ortaya koymuş olduğu, tabanımızın ortaya koymuş olduğu demokratik özellik talebinin, ana dilde eğitim talebinin, yine muhataplık meselesinin artık Netleşmiş olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Bu saatten sonra bu iradenin tanınmaması, dikkate alınmaması demokrasiye ve halkın iradesine karşı büyük bir saygısızlık olur, ciddiyetsizlik olur. Demokratik, sivil siyasete güç verilmesi, önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, BDP lideri Demirtaş'ın da konuşması bu şekildeydi. Gerçekten de boykotun da bir seçenek olarak kullanılması bu Türkiye için yeniliklerden biri de buydu aslında değil mi? Ve e, bence önemli şeylerden biri de referandum işleri bittikten sonra hem CHP'nin hem de AKP'nin e, boykotu meşru demokratik bir yöntem olarak e, tasdik etmiş olmasıydı. E, çünkü sürekli olarak alıştığımız şey aslında Kürtlerin e, dışlanması, terörist oldukları için bir şeyler yapması ve e, zaten de bu sebeplerle ciddiye alınmamaları ve konuşulmamaları gerektiği. Ee, bunun kırıldığı bir nokta çok sık yaşamadığımız başka şeydi bu ee, boykot başarısını görmezden gelmeme hali gerçi bugün bazı gazetelerde e, bambaşka şeylerden bahsetmek de mümkün yanlış hatırlamıyorsam star gazetesindeydi evet ee, Star mesela bambaşka görmüş BDP'nin durumunu nasıl görebildiğini anlamadım ama ağır malumiyet diyor. Referandum için hayır kampanyası yürüten CHP lideri Kılıçdaroğlu oy kullanamadı, MHP lideri Bahçeli evinde kaybetti, BDP beklediği oranda boykot göremedi diyor. Ee, yani hani biraz zorlama bir yorum gibi evet. geliyor insana doğrusu çünkü bu da var. Bu yüzden örnek olarak bazı var. yerde yüzde dokuz, yüzde beş yüzde altılar da var. Öyle mi? Katılım. Evet katılımın %5-6 ile kısıtlı olduğu yerler Hı. var. Yani i, hatırladım vilayet sonra. olarak belki ilçe görmüşümdür Hı. ve kafamdaki salçanın içindedir o da olabilir Hı. de. Ama ben de %9 diye bir şey hatırlıyorum ki çok başarılı en azından bir vilayet bazında son derece. E, asıl bu, bakılan bu, yer Diyarbakır'dı. Ee, Diyarbakır'da -34 galiba. Evet, 34'te kaldı katılım oranı konuda pek bir tartışma yok ama tabii ki her şeyi tartıştığımız gibi bunu da tartışıyor olmak e, taraflar açısından normal sayılabilir herhalde. Evet yani e, illa böyle galip mağlup diye bakılacaksa mesela MTV MSNBC'de de AK Parti galip, Cumhuriyet Halk Partisi aynı yerde Milliyetçi Hareket Partisi mağlup diye vermiş. CHP ne galip ne mağlup, MHP neden esas mağlup ...filan diye bir analiz var. Aslında bütün bunların çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani hani bir harita var zaten. Haritaya baktığımız zaman iyi kötü neden bahsediyor olduğumuza dair... ...Türkiye'deki herkesin yorum yapabileceği durumlar. Görmek mümkün bunu çünkü mesela NTV böyle diyor. Radikal'e sorarsak... ...Radikal'in bugünkü manşeti Murat Yetkin hayırcıydı. Karar evet ama yetmez diye manşet atmış Radikal. Yetkin'in yazısında CHP toparlandı diyor mesela. Kaybeden MHP, AKP güçlendi, CHP toparlandı, MHP kaybetti. Gibi bir yorum yapmış mesela yetkinde. Evet, yani bunları tabii tekrar konuşma fırsatımız da olacak. Tunceli'nin durumu da işte %81 bir hayır şampiyonu diye nitelendiriyor onu. Cumhuriyet Gazetesi öyle demiş. Evet. Ee, ama Tunceli hayırın lideri demiş ee, Mesela BDP'nin boykotuna rağmen katılımın yüksekçe olduğu, %67 olduğu Tunceli'de, orada da o zaman boykotun işlemediği hı hı. söylenebilir belki. Kılıçdaroğlu'nun ve Kamer Genç'in ve bu kentteki geleneksel Cumhuriyet Halk Partisi tabanıyla ilişkilendiren, ile ilişkilendiriliyor bu durum diyor. Bir de e, Türkiye genelinde bir gücü olmadığı halde Tunceli şehrinde tabanı bulunan sosyalist partilerden emek partisi Tunceli'de il genel meclisi sandalye kazanmıştı il genel meclisinde 2009'da diyor bu referandumda hayır oyu kullanıyor. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 2002'den beri hiçbir teveccüh göstermeyen belki de tek şehir olan Tunceli'den çıktı diyor. İlginç bir manzarası var hakikaten harita olarak bakılınca hı hı. bütün Doğu ve Güneydoğu'da. Çünkü boykotun etkili olduğu yerlerde dahi katılanlar ezici bir şekilde evet veriyorlar tabii. Onun için de bir maviler denizi içinde mavi bir deniz evetler deniz arasında bir tek ada kırmızı bir ada olarak kalıyor orada. Grafiklerde öyle de bir ilginç durumu var. Evet peki bitirebiliriz birinci saati bu şekilde. Şimdi birazdan Ali Bilge ile birlikte şeyde konuşmaya devam edeceğiz. Ferandum konusunu bir de Irak'la ilgili önemli bir haber vardı onu da söyleyelim Irak'ta işkence ve insan hakları ihlalleriyle ilgili Uluslararası Af Örgütü'nün bir raporu var Irak'ta 30 bin Iraklının yıllardan beri mahkemeye çıkarılmadan hapiste çürümeye terk edildiği belirtiliyor bunu daha önce de şey Millen'in bir yazısından yanlış hatırlamıyorsam aktarmıştık Guardian gazetesinden ve şey başvuru merci de bulunmayan 30 bin Iraklı işkence, kötü muamele, bazılarının da gözaltındayken öldüğü korkunç bir durum içinde oldukları belirtiliyor. Yani sayısız on binlerce kişinin her türlü hakkı sistematik olarak çiğneniyor. Bu da Amerika'nın yüz karası durumlarından biri olarak nitelendirilebilir. İşkenceler arasında uzun kablo ve borularla dövme, kol ve bacak kırma, vücutta delik açacak aletler kullanma ve ırza geçme tehdidi gibi korkunç psikolojik işkence yöntemleri de var. Böyle bir durumda günün haberlerinden biri olarak da araya sıkıştırdım. Belki vakit bulamayız diye sonradan. Şimdi bir ara verelim. Açık gazete. Say, have you seen the karaoke? It's not a foxtrot or a polka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm that sighs. It has a meter that is tricky, a bit of wicked, wacky wicky. But when you dance it with a new love, there'll be true love in her eyes. You'll dream of the new karaoke. Its theme is a kiss and a sigh dream of the new karaoke when music and lights are gone and we're saying goodbye Together. They say I'm better than one, two heads together That's how the dance has begun Two arms around you and lips that sigh "I'm yours and you're born. While the karaoke carries you away While we karaoke till the break of day so Karaoke. You'll never care to do the polka And then you'll realize the blue hula, the bambula are through Tomorrow morning you'll discover you're just a karaoke lover And when you're dancing with each new love, there'll be true love just for you You'll dream of a new karaoke. Its theme is a kiss and a sigh ve da dinledik Mel Tormen'in 85 yaşına 85 yıl dönümünde kendisi bunu göremedim 1999'da ölmüştü bir Latin caz klasiği olan da karoayı da dinleyerek Torme'yi anmaya devam ettik. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ali. Günaydın Volkan. Evet. Halk yönetime el koydu diye bir manşetle de veren gazeteler var. Daha su iki ayrı manşette aynı şey söylenmiş. Referandum sonuçlarından bahsediyoruz tabi yüzde 58'e yüzde 42 ile evetler anayasa değişikliğini kabul etti. Bu halk yönetime el koydu şey de tabi doğrudan doğruya Hürriyet gazetesinin 11 Eylül 1980'de Hürriyet gazetesinin manşetinden mülhem ondan esinlenerek yapılmış bir şey Hangi gazete? Hürriyet vermişti şeyi. Bugün Taraf ve Star gazeteleri halk yönetime el koydu diye manşet atmışlar. Atmışlar. Yani halkımız yine rasyonel davranmadı yani. Kümün çevrelere göre değil mi? Evet böyle de bir şey var. Galiba sorun rasyonelte değil biraz nasıl söylenir zeka sorunu ile ilgili bir sıkıntıdan daha fazla konuşuluyor. Yine kandırılmış, aptallaştırılmış, birilerinin peşine takılmış vesaire bir geri zekalı kütlesi var. Maalesef sürekli bunlar kandırılır. Artık bunları geçelim. Geride kaldı, evet. değil mi? Vallahi. İnşallah. Evet, bence de <gülüyor> yani tartışma herhalde bir miktar daha devam edecektir ama artık eski gücünde olacağını düşünmemek mümkün. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir dönüm noktası aşıldı mı? Yani daha önce bir virajdan söz ediyorduk. Evet. O virajı önemli ölçüde? atlatıldığını söyleyebiliriz ama bu sefer arabanın içindeki e, direksiyonun başındakilerin e, hünerleri yapacakları önemli. E, yani virajın önemli bir bölümünün alındığını düşünüyorum ama bu e, düzlüğe çıkıldığı anlamına gelmemeli. E, yani hemen bu böyle bir güçlü bir değişikliği ardından yapılacaklarla ancak söz edebiliriz. Benim aklıma yani bu Türkiye'de başından beri sizinle program yaptığımız ilk programda Türkiye kontratlarını Türkiye'deki devlet ve toplum kontratlarını eskidiğinden lime lime olduğundan ve yenileşme sürecine girdiğinden bahsetmiştik hep. Ee, bunun içerisinde işte etnik kontratlardan e, Cumhuriyet'in temel e, çizgileri diye e, sürekli gündeme getirilen dev, din, devlet, toplum ilişkilerinden tutun da etnik meselelere kadar iktisadi, sosyal ve siyasal kontratların yenilenme aşamasında geldiğini 8 yıl öncesinden beri bunu tekrar ediyoruz. Bu süreç devam ediyor ve önemli bir aşama eşik e, elbette e, geçilmiştir ama bunu e, açıkçası... Yani e, tamamlayıcı bir takım unsurlar var. E, bunların başında biraz da Ankara'da olmam nedeniyle hemen e, bir komisyon e, kurdum. E, bir vesayet komisyonu e, öncelikle e, kurulmalı ve bu sadece e, tüm değişik yasalar içerisinde, bakanlar kurulu kararları içinde, kararnameler içerisinde, yönetmelikler içinde, tüzükler içerisinde yer alan vesayet rejimini barındıran yapılar temizlenmelidir. Yeni bir anayasa öncesinde öncelikle e, bakmamız gereken e, konu bu olmalı. Çünkü vesayet rejimi öyle bir rejim ki e, sadece e, 26 maddelik anayasa ki onun içerisinde vesayet rejimi tümden orta an kaldıran maddeler falan hatta isabetsiz durumlar da söz konusudur. Askeri, yargı gibi hususlar. Bunların taranması gerekiyor. Bu meclis içi ve meclis dışında benim önerim adına işte vesayetle ilgili yapıları ortaya çıkaran, bunun envanterini ortaya koyan bir vesayet taraması rejim içerisindeki vesayeti barındıran yapıların taranması gerektirir. Ve e, öncelikle e, bunların ortaya konması ve bunların temizlenmesi gerekli. Evet, e, yani şimdi mesela bu saat itibariyle bazı başvurular, biraz önce radyoda da söyledi abi ama bir kez daha size de e, duyurmuş olalım. E, aslında gün itibariyle <gülüyor> pek çok ilde, Kenan Evren ve Cuntacılar'la ilgili suç duyurusunda bulunuluyor. Ee, şu anda İstanbul'da yüzlerce insan e, Beşiktaş Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak. Benim bilebildiğim kadarıyla bugün İzmir'de, Adana'da, İzmit'te, Ankara'da ve daha pek çok şehirde... E, ...savcılıklarda insanlar 12 Eylül'den davacı oluyor olacaklar. Daha da iyisi e, hayır kampanyası yapan e, partiler de e, işte kendilerini sol blok olarak tanımladılar. İşte e, ÖDP... MF vesairenin içinde bulunduğu ekip onlar da saat 1'de Sultanahmet Adliyesinde cuntacılarla ilgili suç duyurusunda bulunuyor olacaklarmış. Yani evet diyende, hayır diyende vatandaşların ortak noktası galiba hesap vermekle ilgili sıkıştırmak olacakmış gibi ümit edilebilir. Şimdi buna buna e, bunlar zaten e yapılacak, yapılması düşünülen şeylerde yapılıyor. Hı hı. Ama benim söylediğim e, sistemin e, Türkiye'de 30 yıllık kurgulu düzen içerisinde e, vesayeti tanımlayan yapıların e, e, ortaya konması. Bunun da öyle bir şey sadece yasalarda bunlar dizayn edilmiş, çiziklerin içerisinde bile var. O yüzden bir vesayeti e, gerçekten kaldırmak istiyorsak, öncelikle bütün e, bu dediğim e, yöner gelir içerisinde bulunan e, tanımları bir ortaya koyup temizlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu meclis ve meclis dışında herkes yapabilir. E, bu ayrıca bu birbirini de tamamlayan bu unsurdur ve zaten yeni e, düşünden anayasa içinde bir hazırlık e, süreci oluşturur e, bu konu. Yani bunlar işte İç hizmet kanunundan tutun yaş tüzüğüne kadar e, yüksek öğrenim e, kanununun içerisinde yer alan hususlara kadar pek çok Bakanlığın yürütmenin idarenin tasarrufu içerisinde yapılanmış vesayet tümörlerini temizlemek gerekiyor. Bu yeni anayasaya ya da hazırlık süreci oluşturacak bir durumdur diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi Lüksemburg'dan büyük bir şey mesela. Ülke oluşturabilecek olan bir nüfus 650.000'den fazla insanın gözaltına alınıp işkenceden ya da kötü muhalem neden geçirildiği işte 50 kişinin idam edildiği 171 kişinin işkencehane tezgahlarında öldürüldüğü bir hesap dönemi de açılmasında yarar var herhalde değil mi? Tabii onu <gülüyor> mümkün mü onu şey yapmak? Benim söylediğim bununla birlikte yapılması gereken şeyler. Evet, yani evet. şimdi 12 Eylül 3-5 kalan konsey üyelerinden o dönemin yönetici süreçlerinin hesap sorulması zaten yapılması gereken bir olay ve buna hazırlıklar öncesinden de yapıldı. Bu sürecek yargılanmalarına kadar mümkün olabilecek her türlü hesap sorma biçimleri platformlarda düzenlenecek. Ama ee, bu sürecin daha aydınlık bir noktaya ulaşmasını istiyorsak diye bir vesayetle ilişkin e, yapıların ayıklanması gerektirir. İkincisi de tabii ki her şeyden evvel e, doğru dürüst anayasa ama bu doğru dürüst anayasadan e, anladığımız kadarıyla hükümet de bunu işte tekrar canlı bir şekilde gündeme getirdi dün başbakan evet. ve yani pek çok kurum burada hayır diyenler içerisinde Ya da taraf, durumunu belli etmeyen kurumlar da yeni anayasa için canlı bir ortamın doğduğunu söyleyebiliriz Bunu, Bu konuda anlaşılan hem önümüzdeki seçimler bu anayasa tartışmaları içerisine gidecek ama seçimlerden sonraya bırakılıyor gibi bir başbakanın açıklamasında ...öyle bir... E, san, ...sanıyorum öyle bir yanı vardı. Evet. Seçimden sonra... sonra. ...dedi yani... Hayır. ...net olarak ben de duydum. Halbuki bırakmamak lazım. Aa, yani onu canlı tutmak gerekiyor... ...kamuoyunun. Yani Kenan Evren ve... ...konsey üyelerine dava açmanınla birlikte... ...hatırlayın... 2002, ...22 Temmuz seçimlerinden sonra da... ...bu anayasa tartışmaları gündeme geldi. Ve sonra tavsadı. Yani tartışırız nedenle. Bugün daha farklı bir zemindeyiz. Ama... Değişimci, demokrat kesimlerin bu işi sürekli gündemde taze tutması gerekir ve yani sadece 12 Eylül'ün generallerinden hesap sormakla yetinmemesi, yetinilmemesi gereklidir. 12 Eylül rejiminin, bu iki vesayet rejiminden kurtulmak demek, birincisi bunu ayıklamak demektir, ikincisi yeni dört başlı bir anayasa yapmak demektir. Hala askeri yargınız orada duruyor. Hala iç hizmet kanununuz duruyor. Hala eee tüzüklerin içerisinde vesayet rejimini kollayan uygulamaların e, şeyi e, mesnedi duruyor ve bunları içerisinde bunları yapmak için de yeni bir anayasa yapmak için bunlara zaten dikkat çekmek gerekli. Çünkü e, bu 26 madde özgürleştiriyor, demokratikleşme adımları atıyor ama e, yeterlidir. Yetmez ama evet dendi zaten. Yetmez ama evetin e, o, o o stratejik kesimin e, oyuyla da zaten bu %58 yakalandı. Dolayısıyla evet, yetmez de... ama evetçilerin bu konularda dikkati yoğunlaştırması gereklidir diye Evet. Yani ben. bunu evet ama yetmeze dönüştüğü evet. noktadayız. Bunu da ilk olarak Etian Mahcupyan yazmıştı Taraf gazetesinde ama bugün başka gazetelerde de özellikle radikalde manşet olarak da görüyoruz. Evet, ama yetmez. Evet, ama yetmez. Yani e, bu yeni anayasa hazırlıklarına e, başlanma sırasında öncesinde ya da bununla beraber bunların yapılması, bunların e, adımların atılmasında fayda var. Tabii ki yeni bir anayasanın temel noktası yani en önemli husus e, Kürt meselesini yani yeni anayasa Kürt sorununu çözecek mi? Bu konudaki e, gelişmeleri tanık olacağız önümüzdeki dönemde. Yani yeni anayasa yapmak Kürt sorununda çözüme adım atmakla aynı anlama gelecek önümüzdeki dönemde Başka bir mana Yok. içeren bir yeni anayasa zaten galiba soruna pek de çözüm yani olamaz Pek çok insan demokratik çağdaş anayasa değil işte Lüksemburg anayasası hazırlama gibi durum. Türk'ün sorunları farklı ve bu anayasa içerisinde vücut bulmak zorunda ve Dolayısıyla meseleyi e, bu kapsamda el alıp değerlendirmek lazım. Önümüzdeki süreç bu e, önemli e, eşiğin aşılmasından sonra bunların e, tartışıldığı, e, konuşulduğu bir dönem olacak. Kolay da bir dönem değil ama bazı kapılarında aralandığı en azından vesayet rejimine karşı çok ciddi bir bloğun oluştuğu ve bundan vazgeçilmez dönülmez bir sürece girildiği aşikar bu anlamda bütün Kürt sorununa ilişkin taleplerin bu anayasa içerisinde sindirilmesi gereklidir ve o anlamda da gerçekten son derece zorda bir süreçtir bunu yönetmek evet ee, yani şimdi mesela çok önemli bir noktaya değindiniz bu Açılım diye adlandırılan bir süreci başlattı hükümet. Ondan sonra da ama kısa sürede hemen baskılar tırnak içinde mahalle baskısı diyeyim onun altında tamamen geri döndü. Hatta çok da vahim yerlere döndürdü bir sürü tutuklamalar. Belediye başkanlarının da aralarında olduğu pek çok fazla yöneticinin tutuklanmasıyla falan diğeri de bırak. Şimdi açılıma tekrar. Ee, bir kuvvetle yer vermenin içinde hiçbir engel yok onun önünde gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? E, tabii ama bu da işte anayasanın yani şimdi Kürt sorunu görmezden çağdaş bir anayasa yapmak. Yani işte gökü kaldırmak, askeri yargıtayla ilişkin hususları e, çözmek diyelim. Ama Kürtlerin varlıklarına ilişkin hususları görmezden gelerek bunları yapmak bir e, çağdaş e, Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir anayasa yapmak demek değildir. Dolayısıyla ana nokta e, bundan sonra anayasa tartışmalarında Kürt sorunu çözüme dönük e, tanımların, yaklaşımların o anayasa içerisinde yarılıp yer almayacağına bağlıdır. Dolayısıyla yani bunu bundan sonraki tartışmalarda çok net göreceğiz. Açılım da zaten bununla birlikte yürüyecek. Yani yeni anayasa Kürt açılımını da birbiriyle iç içine geçmiş hususlar olarak görmek lazım. Yoksa yeni bir anayasa Kürt sorunu görmezden gelerek yapılacak bir anayasa değildir. Dolayısıyla yani biz yeni anayasa yaparken... Çok ciddi olarak Kürt açılımı, Kürt sorununun çözümüne dönük meseleleri tartışacağız demektir. Evet. Yani ben öyle gelişini en azından e, düşünüyorum. Bu anlamda hem iktidar hem muhalefet hem de e, yani Kürtlerin çok ciddi siyaset üretmesi gerekiyor yani bu çözüme dönük işte buna diyalojik yöntemle meselenin çözmesine dönük yaklaşımların geliştirilmesi gerekiyor yani 2011 seçimleri yeni anayasa tartışmaları bütün bunlar ana başat konu Kürt meselesi üzerinden yürüyecek yani başörtüsü meselesinden yürümeyecek darbeciler darbe meselesi üzerinden de yürümeyecek onlar daha ikinci planda kususlar Kürt meselesi üzerinden yürüyecek. Dolayısıyla anayasa tartışmalarının odak noktası burada düğümlenecek. Seçim nerede? Burada düğümlenecek. Biz bir sene geçmeden bir seçim yapacağız. Ondan sonra da cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Değil mi? Dolayısıyla bizim bu önümüzdeki hat, bütün bu demokratikleşme, birincisi bu demok anayasadaki 26 maddenin bir an evvel uygulama yasalarının çıkması gerekiyor. Doğru mu? Evet, i̇lk iş o bir kere zaten. Bir şey yani. Yani ben bunu bir vesayet komisyonu ekledim. Yani amacım evet. yeni anayasa yazdırmak. Çünkü siz yeniden yaş kararlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Yine askeri tasarruflarla ki bunlar da önemli gerilemeler bu 26 madde içerisinde olmakla birlikte pek çok husus var. Bunları ortaya koyalım. Bir anayasa zemini oturtmak demek de Kürt meselesini tartışmak. Ana başat şeyi bu. Bundan sonra. Yani eskiden tartıştığımız hususların önüne birinci madde olarak bu anayasa Kürt sorununun çözümüne ne kadar karkıda bulunacak yine anayasa. Öyle görmek lazım. Diye o yüzden yani mesela Kürt Kürt siyasetinin de kendisini bu seçim sonuçları üzerine PKK'sıyla, BDP'siyle şapka yönünde koyup daha şey çözümler üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Mesela demokratik özertlik meselesinin içini doldurmaları gerekiyor. Nedir bu demokratik özertlik? Ve bu konu özellikle Kürt seçmenlerin bulunduğu, Kürt halkının bulunduğu bölgelerde yeni bir ayrışmaya da yol açıyor. Bu, hem bu boykot süreci hem de bu kararın tartışılması Kürt sorununun çözümüne ilişkin bu bölgedeki farklı görüşlerin de ortaya çıkmasını sağlayacak. Buna aslında olumlu şeyler tartışmalar. Önümüzdeki dönemde kamuoyunun tartışacağı husus bu aks üzerinde olacak diye düşünüyorum. Evet yani şimdi bu durumda mesela demokratik özellik kavramı atıldı ortaya ve bunun içinin doldurulması gerektiğini söylediniz. Ee, bunun e, yeni ve demokratik bir anayasa yapılması için de büsbü bütün bir ivme kazandırması Hayır. gerekir e, şeylere de herhalde Kürt politikası içinde değil mi tabi yani bu bu, bu bu kapsamda çok yoğun bir e, tartışma ortamının olabileceğini söylemek mümkün e, çünkü bu başka türlü ilerleme kaydetmeniz e, mümkün gözükmüyor Dolayısıyla yani bu sorunu da Yeni bir ile Çözüm çözmek ya da çözme üzerinde Çok önemli gelişme sağlamak e, Mümkündür e, Önümüzdeki dönemde de bu şeyde gelişecek Demokratik özellik ayrı bir tartışma konusu Ben o konuya ilişkin de e, Önümüzdeki günlerde Konuşacağımızı düşünüyorum yani bu her türlü şey konuşulabilir ama Kürtler de belli tanımları ve siyaseti geliştirirken, tanımlarken içini doldurmalarında fayda var. Yoksa mesele daha çıkmaz hususlara girebilir. O yüzden onların da bu konularda çalışması ve siyaset üretmesi daha iyi şeyler üzerinde, ittifak sağlayıcı hususlar üzerine gitmesi gerekiyor diyebiliriz. Ee, yani benim başlangıçta hani e, bir büyük bir e, coşkumuz var başarı var ama bundan sonra daha ileri bir noktaya yürümek için hani Nahoca'nın deyimiyle e, su doldurmaya giden e, testi kırmadan e, bazı uyarılarda bulunmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Onun için de yeni anayasanın hazırlanması ve sehat rejiminin kalırlıkların ortaya konulması ve anayasa hazırlanması ile Kürt sonrasında ilişkinin vurgulanması gerektiğinde fayda var diye düşünüyorum. Evet, peki bir de şeyi de bu noktada değerlendirmek daha sonra onu da daha geniş çaplı değerlendirme imkanı bulabiliriz ama şimdi onu da bir, bir iki dakika için konuşabiliriz belki. Yani Guardian mesela Bugün Guardian gazetesi seçmen anayasa değişikliklerine destek verdi. Askerler ve hakimler kaybetti diye bir başlık evet. atmış. E i̇şte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti olarak yorumluyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve oy kullanamayarak daha da küçük duruma düştüğünü savunmuş yani Guardian gazetesi. Bunun gibi Kemal Kılıçdaroğlu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Kılıçdaroğlu için bir darbe tırnak içinde niteliğinde olduğunu belirten Financial Times var filan. Peki siz de genel bundan sonraki e, siyaset sahnesindeki aktörlerin durumunu da ha, ben onu ben de ona giriyordum yani mesela hı. bu durum AKP'deki gelişmelerde ne neyeler yol açabilir CHP filan diye evet. de öyle gidelim. Evet lütfen. Şimdi <gülüyor> e, birincisi şu var üst üste e, dört seçim kazanıyor iki referandum kazanıyor. E, benim Ali Akarcı'ya danışarak öğrendiğimde yani Demokrat Parti'yi e, niye egale etti e, Adalet ve Kalkınma Partisi. Böyle bir e, başarı şeyi var e, son 8 yıl içerisinde. E, bunu e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde burada şunu görüyoruz. Yani bu başarının sırrı, bu parti şunu öğrendi herhalde. Ne kadar demokratlaşırsa, ne kadar demokrasi ileri demokrasi hedeflerse o kadar başarı elde ediyor. Yani vesayet rejim üzerine ilişkin bağlantıları koparttıkça iktidar partisi güçleniyor. Bunun gerisine düştüğünde, ki bu denemelerinde bazı uygulamalarda bu yaşanmıştır, zinayı hatırlayın yani hatırlıyor ilk zamanlar. Evet. 2B'yi hatırlayın yani bir takım ee, ya da başörtüsü ve iman tip konusundaki geleneksel yaklaşımdan sürdürdüğündeki gök ve şeydeki diretmeleri hatırlayın. Yani bu konularda olabildiğince geniş demokratik başkalarının da düşünen bir genişlemeyi hedeflediğinde bu parti e, ittifak buluyor, gelişiyor, oyunu artırıyor. Bu bunu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde artık e, kazandığını söylemek mümkün. eee aslında Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti neyse içerisinde bir takım insanlar şunu da görenler çıkacaktır. Ona da hazırlıklı olmak ya da bu işte AKP'nin zaferidir. Bu AKP ile birlikte tüm demokrasinin zaferidir, işte ilerlemesidir. Ama bunu böyle İslam'ın zaferi olarak görenler de çıkabilecektir. Bunlara da böyle hazırlıklı olmak lazım. Bunu böyle gören insanlar da olabilir. Ama esas mesele benim AKP yüzde 58'lik bir evet oyunun ee, esas ben burada Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı da oyladığını düşünüyorum. Ona da bir şey bırakıyor. E, izlenim bırakıyor. Şimdi Türkiye o, e, 2012'de cumhurbaşkanını seçecek ve bunu da halk seçecek. Evet. Dolayısıyla bu oylama Erdoğan'ın kendisini de oylamasıdır. Çünkü e, %40 civarında AKP'nin oyu var. Dolayısıyla ...erdoğan yani herhangi bir aday... ...yüzde elin üzerinde oy alması gerekiyor. Bu onun bir provası olmuştur bence. Bu tarafını pek dikkat çekilmiyor ama... Evet önemli ben de hiç düşünmemiştim yani. Bu bir şekilde Cumhurbaşkanlığı'nın provasındır... ...demekte bir sakınca görmüyorum... Dolayısıyla AKP içerisinde önümüzdeki dönemde ve de kuvvetli bir e, muhalefet e, yok. Benim, benim yine 2007 sonlarında e, programlarımızda e, böyle gelişebilir dediğim bir husus vardı. Yani niye biz e, hem Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek e, hem Cumhurbaşkanı yarı siyasal bir pozisyonu var. İşte bu konu bir başkanlık sistemi üzerinden tartışılmaz mı? E, ve bunlar önümüzdeki dönemin konuları olabilir. Hatta e, Rusya'dakine benzer bir gelişme de söz konusu olabilir demiştim. Yani e, Gül'ün başbakanlığı, e, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı şeklinde bir değişim. E, Putin Medvedev Putin medvede gündeme getirmiştim. Hatta onu bir TÜSİAD toplantısından esinlenerek... E, gündeme getirdiğimi hatırlıyorum Tam hatırlamıyorum hangi tarihte ama Bu söz konusu olabilecek e, Ususlardan biridir Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olur, Kendinin zaten bu provasını yapmıştır e, Bir formül bulunarak e, Başbakanlığa e, gül geçebilir Çünkü şu anlaşılıyor e, Şu anda bu partiyi iktidar etmekten e, zorlayacak e, Bir muhalefet e, akımı yok e, Büyük bir hata yapmadığı müddetçe Dolayısıyla böyle bir değişim söz konusu olabilir. Tabii Türkiye 2011 seçimlerinde anayasa tartışmaları içerisinde bu başkanlık sistemini de tartışabilir. Başkanlık sistemi tartışırsa bu mücadelin muhtemelen Erdoğan'la Gül arasında da geçebilir. Ama öbür türlüsü roller değişerek de Türkiye'nin yönetiminde önümüzdeki dönemde yine iddialarını sürdürebilirler. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde böyle bir süreç olabilir. Ben e, bu referandumun e, Cumhurbaşkanı e, seçiminde önemli bir prova olduğunu da e, söylemek istiyorum. AKP içerisinde e, gelişmeleri isterseniz e, bununla şey yapalım. Eğer 2011 seçimlerindeki 2011 seçimlerinde de %40 civarında oy aldıkları takdinde parlamento çoğunluğuna ulaşıyorlar. E, bunu da e, gördüğümüz takdirde üst üste kazanılmış Üç seçim, genel seçimle ki Demokrat Partiyi de egal etmiş oluyorlar Türkiye demokrasi tarihindeki kıyaslamalara açısından baktığımızda AKP isterseniz burada evet. bırakalım. Yani şunu da söyleyebiliriz, AKP ve Erdoğan daha da güçlenmiştir ama bunlar da güçlenmenin formülünü gördüler. Yani ne kadar Fazla demokrasi ve vesaire gücünü kaldırdıktır ölçüde bu parti başarılı oldu. Sadece ekonomik faktörler filan değil, özgürlük alanlarının genişletilmesi, siyaset alanını genişletiyor. Siyaset alanının genişletilmesi iktidar partisinin de başarılı şeyini yükseltiyor. O da kurduğu ittifaklarla falan ilişkin daha detaylı analiz yapmak mümkün. Şimdi halk partisine de gelirsek tabi yani o, o da büyük bir yani böyle kazanç kayıp olarak bakmamak lazım bey ama ders çıkartmaları hatta yani, yani bunu öyle yani ders çıkartmaları lazım kazan arkadaşlarım. Şimdi birincisi şey tabii çok e, yanlış bir rotaya oturturdular. E, referandum meselesini bir e, varlık ve rüştünü ispat etme noktasına getirdi Kılıçdaroğlu ve ekibi. E, bu çok yanlıştı. Yani mesela şöyle bir bunu e, Yeni seçilmiş bir genel başkanın ki bu genel başkan yani e, bir e, ara sürecin denemesinde bulundu bazı kesimler e, Kılıçdaroğlu üzerinden. Yani bunu e, bir deneyelim çözebilir mi? E, ya da bunu değerlendirmek lazım bu e, ortamı diye. Ve bunu da herhalde çok e, tatmin olamadılar. Dolayısıyla orada e, yani bazı e, gelişmelerin olacağı muhakkak. Ee, bu, önümüzdeki dönemde hem kendi e, üst üste bu kadar başarısızlığın e, analizi gereklidir. E, bu kapsamda Cumhuriyet Halk yüksek beklentilerim yok. E, ama e, gerçekten e, yanlış bir tutum izlediler bu referandum şeyinde. E, bu Eser Karakaş da mesela şey demiş pardon sözünüzü kestim. Esra. Yani e, TV8'deki bir e, toplantıda Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden biri çıkıp da biz bir yerde hata yapıyoruz demeli. Hep aynı teşhis ve aynı yorumu yapıyorlar. Oysa teşhiste bir hata mı yapıyoruz demeliler. Bu sonuç yani referandumdaki sonuç Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini yenilemesi için de bir fırsattır hmm. diyor. Yani biz bunu çok seçim sonrasında hep bu dileklerde bulunduk. Esrar evet. Karakas'ın Esrar Karakas'ta bulunduk. Hepimiz bulunduk. Yani ama Cumhuriyet Halk Partisinin yani genleriyle ilgili problemlerini görmeden bu yenileşmeyi beklemek bazen hayal olabiliyor. Orada çok baştan bir takım işleri alması gerekir. Bu partinin düşünce sisteminde de bu e, pek yok. Yani işte başlangıçta yine Onur Öğmen bugün yönetimde olsaydı herhalde benzer bir açıklamada bulunurdu. Halkımız generasyonel düşünmedi diye. E, dolayısıyla Cumhuriyet Hak Partisi'nin e, çok daha farklı sarsıntılar içerisinde bir yeni bir şey doğurması gerekiyor ki bu e, zihniyet ki şu anda partide denenen yönetim e, 80-90 e, model Türk Türkiye Bürokrasi'nden arkadaşların hakim olduğu bir CHP. Bunların farklı şeyleri vardır. Yani Bunların da çok başarılı bir performans sergilemediği de bu referandumda ortaya konmuşuz siyaset üretme açısından. Ben MHP'de çok ciddi gelişmeler olabilmesi mümkündür. Onu bekliyoruz. Yani bu kadar büyük bir yenilgi. Yani bu partiler Kürtler de dahil olmak üzere. Yani başarılı bir boykot olması siyaseti gelişmeleri iyi okuyabildiği anlamına gelmiyor. E, buralarda muhtemel e, gelişmeler olacaktır. Yani e, zaten Kürt e, siyasetinde çeşitlendirmenin başlangıcını görebiliyorsunuz boykot kararına karşı çıkan kesimler. Bu demokratik özellik tartışmasıyla birlikte onun içeriğinin tartışmasıyla birlikte Kürt siyasi gruplar arasında farklılıkları e, göreceğiz. E, yani Türkiye'de e, bir AKP var bir BDP var. Ama Kürt siyasetin değişik akımlarının da bundan sonra sahnede olabileceğini görmemiz mümkündür. Bu da yararlı bir olay. Milliyetçi Hareket Partisi herhalde Devlet Bahçeli'nin artık emekli edilmesini düşünme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ve orada bu çok ciddi olarak gündemde. Türkiye Sosyalistlerinin büyük bir bölümü gene aklını uykuya yatırdı. Yine yeniden başarısızlıkların sonunda önündeki başarıyı tanımlarken hep kumdan kaledir, yine yıkacağız falan. E, o taraf artık iyi bir seleksiyon ayrışmaya girdi. E, yani burada fazla da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Ama e, siyasi alanın e, bu, bu, bu, bu yıllardır süren mücadelenin önemli bir ivmesi e, e, zirve değildir tabii ki. Türkiye demokratikleşmesi açısından hepimizin hele hele 12 Eylül ile ilişkin yani 12 Eylül 1982 anayasa oylaması gözümün önünden ve onun sonuçlarının bir genç insan olarak bende bıraktığı etkileri ve onun üzerindeki değişimi gözünde bulundurarak bu gelişmeyi içimize güzel güzel sindirelim ama evet, demokrasiyi yani... de böyle hani heyecanı unutmadan, girişimleri unutmadan o yüzden böyle hemen bir, bir bürokrat dili çıktı ağzımdan. Vesayet komisyonu kurulsun, <gülüyor> ayıklasın ama bunlar önemlidir. Bunları takipçisi olmak, yeni anayasa sürecini iyi takip etmek, işte başlangıçta yetmez ama evetçi olup da ee, bunun e, takibatı içerisinde evet, olmayı, olmayı yetmezce olmaya gerektiriyor yani e, ama yeni anayasa tartışması 2.1 Kürt sorununu içselleştirecek orada çözümü arayacak bu farklı e, grupların daha e, yan yana gelmesini ya da ayrışmasını gündeme getirebilecektir bize e, yani Erdoğan aslında bu seçimlerde bu referandumla bir noktada kendisinin de cumhurbaşkanlığı provasını yaptı deyip herhalde zabi evet, bitti. Zaman. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Görüşmek hoşça kalın, üzere. iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gaste Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve aynı zamanda da Açık Gazte saat 9:42-43 ve Açık Radyo'da Açık Gazte'yi yapıyoruz, devam ediyoruz ee, ve enteresan e, sonuçlardan biri de işte kıyı bölgelerinde aslında hayırların çıkması ama ayrıntılı bakıldığı zaman. Türkiye haritasının 2009 yerel seçimindeki haritayla örtüştüğü de görülüyor. Yani 2009'da il genel meclisi oranlarına göre AKP batıda özellikle sahillerde başarılı çıkmamıştı. Aynı yerler referandumda da hayırcı çıktı diyor Radikal Gazetesi'nde. Son seçimde BDP'nin güçlü olduğu yerler referandumda boykotun tuttuğu illerdi diyor. Ama şu da var mesela bazı batıdaki illerde Manisa'da, Uşak'ta ve hatta Balıkesir'de böyle ufak yüzdelerle, ufak bir 8-10 binlik oylarla farklılıklarda gözle çarpıyor. Onun içinde o kadar büyük bir şey mesela Bilecik'te %49'a 51, Balıkesir'de %48'e 52, Manisa'da %49'a 51 gene Uşak'ta aynen 49 51 gibi Yakın şeyler var. İstanbul'da da artık netleşmiş gibi gözüküyor. 55'e 45 gibi. Ankara'da da 54'e 46 galiba. 54'e 49 muydu? Ankara'da 54'e 46 pardon. Böyle bir durum var. En ilginç olan İzmir'de ve Tunceli'de. Biri Bat'ta biri de Doğu'ya doğru. iki ilde bağımsız bir... Hayır, şey görülüyor Esas itibariyle İzmir Tunceli de 19'da İzmirli Tunceli'nin benzer dinamiklerden ama farklı ayrıntılardan etkilenmiş olduğunu varsaymak sanırım mümkün mümkün, tabii, mümkün evet. 19'a 81 Tunceli'de İzmir'de de 36'ya 64 yani evetler 64 Şey evetler 36, 64 hayır Tunceli'de de evetler 19 hayır yüzde 81 büyük bir yani bunu aslında belki de şey olarak ayırmamakta da fayda var değil mi? Toplumun Can Paker mesela kanal 24'te yaptığı konuşmada şey demiş. Sonuç toplum dinamikleriyle bir noktaya gelen ve ciddi şekilde olgunlaşan geniş kitlelerin demokrasi talebinin önü açılmıştır diyor. TSE Başkanı Can Peker. Siyasetin yönü değişmiştir. Yani asker ve sivil bürokrasiye yakın çevreler... Artık bu gücü arkasına alamayacak, önce halkı ikna etmek zorunda kalacak. Bu demokratik bir açılım açısından çok önemli bir nokta altını çizdiği. Hı hı. Başkalarının da altını çizdiği ama bizim de bir kez daha vurgulamamızda fayda olan bir şey. Referandum sonuçlarından toplum ikiye bölündü denilemez. Hayır ve evet diyenler çok geniş bir spektrum içinde yer alıyorlar. Hepsinin gerekçeleri farklı. Sosyolojik olarak toplumu böyle ikiye bölmek yanlış. Bu sonuçta kazanan, kaybedenler cephesi yok demiş Can Paker. Aynen öyle ama bu seçim meselelerinin, yani bu bir seçim değildi referandumdu ama yani sandık başına giden halkın oy kullandığı olayların bence en heyecan verici tarafı bu. Her zaman bazı insanlar için beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Ve her seferinde de bir kere daha iyi ki seçim yapıldı dedirtiyor insana bu bana. Ben de bu şahsen her zaman ilk gördüğüm, ilk hatırladığım seçimler 50 seçimleriydi. Hı hı. Çok küçük bir çocuk olarak ama her tarihte darbelerden ne kadar tiksindiysem seçimlerden de o kadar hoşlanmışımdır. Onun için iyi bir şey bu. ...diye bakabiliriz. Zaten mesela... ...Aral Çalışlar'da halka güveneceksin... ...maşetin... ...şey başlığını koymuş bugünkü yazısında ...Radikal Gazetesi'nde. Ee, o da tam aslında... ...buradan bahsediyor. Hani kimin kazandığı, kimin kaybettiği üzerinden değil... ...aslında e, fikri olarak... ...daha çok iflaslardan bahsetmiş ve... E, ...solun bir bakması gerekiyor galiba buna... ...çünkü e, halk böyle diyor. E, her seferinde hatalı olamazlar demiş. Kendi kısa hikayesini anlatarak. anlatarak e, Halka güveneceksin kardeş. 60 darbesinden itibaren kaybeden tarafın içinde olduğu bir ailenin üyesi olduğunu anlatıyor ve e, şey diyor. Halk hiçbir zaman bizim bulunduğumuz tarafa itibar etmezdi. Hiç kendimizi sorgulamazdık. Karşılaştığımız sonuçların sebebi olarak halkın cahil olduğu, kolayca kandırıldığı, sadakayla oy attığı, dincilerin onları istedikleri gibi yönlendirebildiği şeklindeki özetlenebilecek bir Halka güvensizlik kültürü içindeydik. Suç bize göre hep halktaydı. Asla CHP'liler de değildi. Çünkü CHP'li bir aileden geliyor. O yüzden CHP'yi anlatmış. Bu algı biçiminin 2010 yılında da çok değişmeden devam ettiğini belirtmeme Mühtelik bilmem gerek var mı demiş. Evet yani sadece CHP'li olmakla, Cumhuriyet Halk Partili olmakla kalmıyor. Yerel yöneticilik de yapıyor ailesi, annesi ve babası. <gülüyor> o yüzden de sürekli olarak yenilgiyi araştırmıyor. Evet ilginç bir şey yani. Evet bir şeyde de Tarhan Erdem de sonuçları bir kez daha kendi araştırma grubu çerçevesinde arkadaşlarıyla beraber bir kez daha çok doğruya son derece yakın olarak bilen Tarhan Erdem de halk oylaması sonuçları hepimiz için övünç kaynağıdır demiş. Evet oyları nedeniyle bütün yurttaşlarımızı övüncüme ve kabaran gururuma katılmaya davet ediyorum. Milletimiz demokrasideki yetkinliğini inanılmaz yalan ve propagandalarla yanıltılamayacağını göstermiştir. Yani yüzlerce nedeni var çağrım, çağrım için. Bu çağrımı ilerideki günlerde yazmaya çok fırsat bulacağımı umut ediyorum. Ama bugün en öncelikli gördüğüm bir iki konuya kısaca değinmek istediğimi demiş. Ve işte dostlarından bir kesimi. Gerçek olmayan tamamen 7-8 yıl öncesinde oluşmuş kuşkulara bağlı olarak ön yargılar e, geliştirdiler diyor. Nazik bir dille bunun böyle paranoid bir şey olduğunu söylememiş ama e, ön yargı, gerçek olaylara dayanmayan görüşlere saplandılar ve getirilen anayasa değişikliğine karşı çıktılar.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 Başka bir konu nasıl yani nasıl bir anayasa istediğimizi belirleyip tartışmalıyız diyor bütün partiler ve hepimiz bir başka konuda Kürt sorunu BDP ve Öcalan bu seçimlerde Kürt halkına karşı haksızlık yapmıştır diyor şimdi bunları bırakıp yeni politikalar geliştirmelidirler Kürt açılımının ne olduğu bilinmektedir. Ben halkımızın yeni yönetim sistemine, insan haklarına, herkesin ana dilinde eğitim görebilmesine, hırçın ilişkinin bitmesine eşitliğe taraftarım. Başka yolumuz olmadığına inanıyorum diyor. Bir de asıl konulardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi meselesidir. Muhafazakar Demokrat İktidar Partisi karşısında iktidara talip muhalefet partisi yok. Bu boşluk doldurulmalıdır diyor. En az 8 yıldan beri bu boşluk genişlemekte ve derinleşmektedir. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi. Bu umutla bu seçim partide değişimi başlatabilirdi. Halk da yani yeni genel başkanı değişim olarak algıladı. Haziran başında ortada hiçbir şey yokken Cumhuriyet Halk Partisi o oy oranı %28 ila 30'a kadar çıktı. Artış heyecan verici yeni gelişmeleri besleyebilecek özellikteydi. Yükseliş sürerse önümüzdeki seçimde iki büyük partinin oy oranı toplamı 75-80'i bulabilir. Türkiye siyasal istikrarı sürdürebilir biçimde yakalayabilirdi. Sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimi başarabilmesi yani değişim istenmeli, istek projeye dönüşmeli, projeye yönetilmeliydi. Kılıçdaroğlu bu fırsatı kullanabilirdi. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumsal olarak değişim isteği ortaya çıkmamıştır. Bana göre çıkamazdı. Şimdi soru şu. Halk Partisi Türkiye'nin iktidar veya ana muhalefet partilerinden biri olmaya karar verip bu kararın gereğini yapacak mıdır? Bilmiyoruz diyor. Enteresan bir şey. E, ya Aslında tartışmalar tabii ki bir anda kesilecek gibi değil. E, mesela şu anda canlı yayında Kadir Özbek konuşuyor. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı e, üyesi pardon e, şey demiş halkın tercihi başkan yardımcısı, başkan yardımcısı ama evet. başkan değil. Hani o konuda tartışma Hı. var ya yanlış olmasın diye üyeye çevirdim. Hı. Halkın tercihi evet olduğuna göre bizim söyleyecek sözümüz kalmadı ama bugün dünden gerideyiz demiş. E, normal sayabiliriz herhalde. Evet, yani evet. yavaş yavaş önemli olan herhalde e, manevra e, yapıyor olması diyebiliriz. Eyvahlar olsun devlet elden gidiyor. Yıkıldık, bölündük, parçalandık, bitti e, diyenlerin çünkü aksi takdirde çok konuşabilecek veya siyasi sayabileceğiz, sayılabilecek bir alan ortaya çıkmayacak. O açıdan önemli. Evet, bence de öyle ve yani yeni bir durum. Yani e, ülkenin tamamen yok oluyor ve e, faşizme gidiyor olmasından bugün dünden daha gerideyiz noktasına geliyor olması e, önemli bir adım diye bakmak lazım herhalde. Evet en azından sivil darbe oldu dememiş. Evet yani çünkü bunun sivil darbe olacağını söylüyordu. Bunu söylemeye devam etmiyor. O mantığın devamı bugün sivil darbe olduğunu söylemekti. Evet yani 12 Eylül günü kazanan demokrasimiz olmuştur sözü de. Bence günün sözü olmaya değer görünüyor başbakanın. Bugün bu akşam kaybeden darbeci anlayış olmuştur diyor. Ve arkasından da ilave ettiği evet diyenlerin iradesi de hayır diyenlerin iradesi de sandığa gitmeyenlerin tercihi de saygıya değerdir diye. Bir demokrasi bayramı olarak ilan etmesi başbakanın oldukça önemli, önemli görünüyor. Anlamlı ve önemli görünüyor bana da. Ve onun dışında işte... E, ...konuşacağımız şeylerde bu referandum tabii çok büyük bir yer alıyordu. Irak meselesini de söyledim. Çok vahim bir şey. Bir de e, Türkiye'nin basketbolda ikinci olması meselesini de söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri bütün maçlarını kazanarak şampiyon oldu... E, ...dünya basketbol şampiyonasında. Ha tabii bir de 11 Eylül... E, Meselesi de vardı 11 Eylül'ün de yıl dönümünü atlattık 11 Eylül derken Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde Bir rahip de çıkıp Müslüman Kur'an yakacağını Kur'an-ı Kerim'i yakacağını söylemişti Yakan, Sonra vazgeçti, vazgeçti. Tanıyla konuştum biri Başka birileri yaktı Yalnız benim daha çok ilgimi çeken e, Türkiye'de Muhafazakarlar mesela... ...tehlikenin farkında mı? Bu Kur'an yakanlar vesairenin kim olduğunu... ...bunlar o ülkelerin sağcıları... ...o ülkelerin muhafazakarları... ...kürtaja karşı olanları... E, ...gençlerin el ele tutuşmaması için... ...dört bir yandan koşturanları... E, ...ne evrim efendim, yaratılış teorisi... ...okutulmasın okullarda diye tepinenleri falan filan... ...aynı zamanda Kur'an yakanları... E, ...yani hani herkesin... ...nerede durduğuna dair sürekli sürekli baktığı... ...çok hızlı bir dünyadayız ya bu ara... Evet. O bakma taraflarını e, genişletmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani söylediklerimiz ve düşündüklerimizin neye tekabül ettiğini yaşadığımız anda fark etmek gerekiyor. Ki uzak durabilelim bu tip e, ırkçı, ayrımcı, faşizan kişi ve yaklaşımlardan. Evet. E, yani Michael Moore o konuda son derece ilginç bir yazı yazmış. Evet, i̇ki tane yazdı galiba hatta. Evet. Yani Amerika Oraya cami yapılması kararından vazgeçilirse daha doğrusu cami değil kültür merkezi camiste olan evet. bir İslami. Bu 11 Eylül saldırılarının olduğu yerde ikiz Kulelerin. Ki satın alınmış özel bir kola. Amerika yoktur olan. o zaman diyor. Artık Amerika bitmiş olur diyordu. Şimdi de başka bir yazıda da şey demiş. Zinetteki çıkan yazısında sıfır noktasına 111 katlı cami yapılsın diyor. Hı hı. Ve şeye karşıyım diyor. İki blok yakınına cami inşa edilmesine karşıyım. Sıfır noktasına yapılması lazım diyor. Şu an aslında Amerika'da tartışılan şey şu. Yani birinin özel mülküne satın aldığı bir araziye ne yapıp ne yapamayacağına dair e, devlet başkanı dahil konuşulan bir durum yaşanıyor Çünkü ki. Bu zaten ayrımcılığın kayıt, dik alası. Evet, dik alası. E, tam da şey gibi işte hani yine memlekete bağlayınca anlamlı hale geliyor ya, cem evlerinin durumuna bir miktar benziyor. İnsanların ibadet etmesi gerekiyor mu? Tabii gerekiyor Müslümanlarda Müslümanlar da e tabii yalnız ibadethane açmasınlar. Çünkü bizim bazı hassasiyetlerimiz var efendim falan diye devam eden e, saçma sapan halin biraz daha ırkçılık ve İslamofobi sosuyla bol bulanmışı diyebileceğimiz bir durum. Evet tabii 11 Eylül derken sadece 2001 aklımıza geliyor ama 11 Eylül Salı bir başka 11 Eylül Salı'da da Şili'nin 11 Eylül var. Evet. var. 1973'te demokratik yolla gelmiş Salvador Allende hükümetini askeri bir darbeyle deviren Salvador Allende'nin kendisini ya öldüren ya da onu intihara sürükleyen şey olmadı. Belli olmadı ne olduğu da. Ve 3 bin kişinin yok edildiği, 30 bin kişinin işkencehanelerden geçildiği. Ve şeyin, Latin Amerika'nın en demokratik geleneğine sahip, en eski demokrasi geleneğine sahip ülkesi Şili'yi bir faşist cehenneme çeviren... Bir 11 Eylül daha vardı. Yalnız onun hesabı bile soruldu. Az evet. kaldı. Yargılanıp mahkum ediliyordu. Oradan oraya ediliyordu. kaçmak, kaçırılmak falan filan zorunda kaldı. Ee, şimdi artık öbür 12 Eylül'ünde hesabının sorulması e, gerekiyor. Yani şey müthiş bir yazı yazmıştı. Ariel Dorfman Şili. Oyun yazarı ve denemeci. Ve Şili'nin 11 Eylülü ile Amerika'nın 11 Eylülü arasında hatırı sayılır farklar ve mesafeler var ama e, Gene de bütün bu e, kargaşa ortasında Şili'de yaşadıklarımıza korkunç derecede yakın Hatta aşina bir şeyler olduğunu da gördüm diyor Ve işte bu şey Şili'de Tanık olduğum şeylere hala inanamıyorum demişti. 12 Eylül'de yazdığı bir yazıda bu Amerikan 12 Eylül'ünde 11 Eylül'ünden sonraki günde e, televizyon ekranlarında gördüğüm kurban yakınlarının durumu mesela aynı şeyin yeniden canlanmasının en olağanüstü örneğiydi diyor. Ellerinde oğullarının, babalarının, karılarının, sevgililerinin, kızlarının fotoğrafları. New York sokaklarında aval aval dolaşan, bir parça bilgi kırıntısı için yalvaran, yakınlarının ölümü mü diri mi olduğunu sorup duran insanlar. Tüm Amerika desapparacido kelimesinin yani kaybedilen kelimesinin anlamına eğilmek, bütün o sevgili erkekler ve kadınlar için geleceğin ya da cenaze töreninin bile belirsiz olduğu o kayıp uçurumunun içine doğru bakmak zorunda kaldı diyor. Onun için yani biz de 12 Eylül'ü bütünüyle müze siz müzeyi de konuşmuştunuz 12 Eylül müzesinden Ali evet, Bilge ile evet, konuştuk. 12 Eylül programında bugün referandum sonuçları olacağı için kimsenin çok fazla dinlemeyeceğini düşünüp bayram öncesinde garip bir tarihte yayınlamak durumunda kaldık Ali Bilgeden de özür dileyerek. Gayet yerinde olduğunu itiraf edeyim yani hakikaten hatırlatma açısından da iyi olmuş. Referanduma girenler, dinleyici diren dinleyiciler arasında da bir hatırlatma yapma vesilesi olduğu için de iyi olmuştur zaten. Evet, bugün bu şekilde bitiriyoruz. Bir de şey haberi vardı ama üstünde durayım mı, durmayayım mı bilemedim. Yerleşmeleri askıya alan kararı devam ettirmeyeceğini söylemiş İsrail Başbakanı Netanyahu. ...yerleşmecilerin de haklarını... ...düşünmek lazım demiş. Tabii. Yani... E, ...gerçekten hangi haktan bahsediyor... ...hangi hukuka göre? Yani hak dediğimizde... Yani o, ...hukuk da giriyor ya devreye. Belirsiz bir durumda kalmamını istemem demiş. Ama merak Tabii etmeyin... Ki. ...hepsini şey yapmayacağım demiş. On binlerce Hı -hı. yeni yerleşim... ...inşa etmeyeceğiz demiş. Tümü, tümü uluslararası hukuka... ...her türlü hakka aykırı olan yerleşmeleri... Yapma kararını Aha, Yani bu haklardan mahrum olmamaları durumu tabii ki anlaşılabilir bir şey. Çünkü devlet politikasıyla oraya insanlar yollanıyor ve İsrail Devleti'nin suçu o insanların orada olması. E, bu durumda zaten daha önce de olduğu gibi e, efendi efendi ve zorunlu olarak yıkmak zorunda kaldıkları yerlerde tazminatlar ödeyip o insanlara evler vermişlerdi. E, yine aynı yola gitmek durumunda kalırlar herhalde. Yıkmayacaklarmış işte gayet. Yani Barış, barış, de zaten. barış hikaye demiştik. İşte biz hakikaten. mi haklı çıkıyoruz? Nedir acaba? Neden? Maalesef. Yoksa... Hakikaten maalesef. Evet. Ama biz haklı çıkıyoruz. Peki bugünkü haberlerde bu kadardı. Blood, sweat and tears dinleyeceğiz. Uygunda düşer spinning wheel. Yani dönme dolap. Every daim. Yok devri daim değil. Dönme dolapla bırakalım işi. David Clayton Thomas'ın doğum günü bugün. 13 Eylül 1941. Kanadalı müzisyen ve şarkıcı ve Blood, Sweat Tears Jazz Rock grubunun da vokalisti. O çok tipik sesiyle biliniyor. Solo kariyeri de oldu daha sonra ama onun doğum gününde ünlü Spinning Wheel dönme dolap şarkısını çalarak da bitirelim ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.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 Show Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.